Çıkkasıydı. Merhaba kainat, bugün 27 Ekim Perşembe, yıl 2016, ay 10, gün 301, Hızır 175 1438, hicri Muharrem 26, 1432, Rumi Ekim 14 Balık fırtınası Günün sözü Genellikle insanlar sizinle alay etmek için her zaman bir eksiğinizi bulacak ve sizi olduğunuz gibi kabul etmeyecektir. Bunun için doğru bildiğiniz şekilde yaşayın ve kalbinizin sizi yönlendirdiği yere gidin. Charlie Chaplin Günün tarihi, 94 yıl önce bugün 27 Ekim 1922'de İtalya'da faşistler başlarında lider Mussolini ile birlikte Roma'ya yürüyerek yönetimi ellerine geçirmişlerdi. 234 yıl önce bugün ise yani 27 Ekim 1782'de ünlü İtalyan kemancı ve besteci Niccolò Paganini Cenova'da doğmuştu. Keman için bestelediği 24 kapliçosu çok meşhurdur. 10 yıl önce bugün 27 Ekim 2006'da usta karikatürcü Semih Balcıoğlu vefat etti. Günün malumatı Akrep Burcu'nda doğanlar. Uğurlu gününüz salı, dünden devam. Uğurlu sayınız 9. Uğurlu taşınız topaz. Uğurlu renkleriniz koyu kırmızı, siyah. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı karanfir, hanımeli ve ateş çiçeği. Uğurlu kokularınız misk, zümbülteber ve manolya. Uğurlu müziğiniz marşlar ve canlı parçalar. Büyük saatli marif takvimi. a <Sessizlik> Sikolye, na no.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 Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından söyleyecekleri neler bu konuda? Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncılık. <Sessizlik> Mau Mau 50'li yıllarda korkunun rengi siyahtı. Adı Mauma oydu ve Kenya selvasının kuytuluklarında pusuda bekliyordu.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 Evet, Mao hikayesi böyle. Bizim gençliğimizde, elilerde bu hikaye devam ederken, Kenya bağımsızlığa kavuşmamışken, Beyoğlu'nun bazı sinemalarında da Mao nasıl korkunç bir şekilde beyazları ve oradaki zavallı kolonyalistleri, kestiklerine dair İngiliz filmleri de gündemdeydi. Onu da hatırlayalım. Daha doğrusu ben hatırlıyorum. Bir de şey var yani... Eduardo Galeano aynalar kitabında diyor ki asılan kuşuna dizilen ya da toplama kamplarında ölen yerlerin sayısı bunun 500 katıydı diyor İngilizlerin ölenlerin yani 100 bin yaklaşık diyor. Fakat son zamanlarda yapılan Eduardo Galeano'nun ömrünün yetişmediği araştırmalarda ortaya çıktı ki bu sayı daha daha da yüksek ve akla hayale gelmeyecek işkenceler yapılmış. Yani İngiliz medeniyeti Britanya medeniyeti e, bizzat İngiliz e, Britanya'da tarihçilerin ortaya çıkardığı gibi tarihin e, şahit olduğu en kanlı bazı işkence ve cinayet olaylarını da gerçekleştirmişler kabileleri yani kelle, kesilen kellelerden geçilmiyormuş ortada e, mesela kitaplardan bir tanesi Caroline Elkins'in The Imperial Reckoning diye Tarihçilerden ve muazzam bir şey politikası, nazileri hiç aratmayacak bir politika gü gü gü güttüğünü İngiliz tarihçileri ortaya çıkardılar. Bir kitap daha var mı adını hatırlayamadım. İnsanın inanası gelmiyor. Neyse, durum bu. E, Malmalar çok korkuyla andığımı hatırlıyorum e, çocukken. Meğerse korkunç olan başkalarıymış. 1904'te bugün ilk New York'ta, tarihte bugüne bakacak olursak, New York'ta ilk subway yani metro istasyonu, daha doğrusu metro hattı açılmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük metro sistemi haline al haline gelmiş. Dünyanın da en büyüklerinden biri Türkiye'de tünel vardı malum. Daha eski galiba. Evet ama en büyüğü olmadı. 1982'de Çin Halk Cumhuriyeti de nüfusunun 1 milyarı aştığını açıklamış. Kaç? 1 milyar. Şimdi daha fazla. 1982'de oluyor bu 35 sene önce. Bakalım şimdi e, kaç kişiymiş? 1 milyar 400'e yakın herhalde. 1 milyar 357 milyar olarak geçiyormuş 2013'te. Dünya Bankası'nın rakamlarına evet 1 milyar 357 milyon. Evet aşağı yukarı böyle bir şey ee, şimdi e, haberlere günümüzün haberlerine kısaca göz atalım. Bir kaybımız var öncelikle onu söyleyelim Türk medyasının basınının duayen isimlerinden gazeteci yazar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de başkanlığını yapmış olan Nail Gürili 84 yaşında hayatını kaybetti. Ta 1952 yılında Hizmet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik hayatına çok sayıda gazetede çalışarak Son Posta, Son Telegraf, Tan Akşam Vatan, ikdam Hürriyet, Haber Ajansı, Hürriyet, Güneş ve son olarak da Milliyet Gazeteleri'nde çalışmıştı. Günlük Evrensel Gazetesi'nde de yazıyordu. Ta 1959'da yılın gazetecisi seçilmişti. Evli ve bir çocuk babası basın şeref kartı sahibi değerli bir gazeteciydi basın ilkelerini ve özellikle de sendikalaşmayı savunmasıyla çok bilinen bir simaydı örgütlü mücadeleden sonuç getirilebileceğini ona da buradan bir günaydın diyelim evet ve haberlere bakalım haberlere bakalım. artık şu şekilde başlıyor haberler bir haberleri açtığınız zaman internette ya da gazetelerde bir baktığınız zaman şey görüyorsunuz artık hava durumu yerine asit yağmuru gibi evet. durumlardan bahsediliyor. DAEŞ'in hava saldırılarını engellemek için ateşe verdiği Musul'un güneyindeki Kükürteki tesisinden yayınlanan zehirli gaz sağlığımızı tehdit ediyormuş Hürriyet Gazetesi'nin aktardığına göre. Aynı haber Sürmanşet şeklinde aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nden de duyuruluyor. Yapılan son açıklamada Cuma günü ülkemizin doğusunda görülecek yağış ile asit yağmuru riski bulunuyormuş. Asit yağmuru geliyormuş. Evet, bunu, hava durumunda artık bunlar var bunu haftalardır söylüyoruz dumanlar yükseliyor korkunç şeyler yakıyorlar hendeklere ham petrolü diye ışıkçılar uçaklar vururken bombardıman uçaklarının görüş alanı dar alsın falan diye bunu söylüyorduk ama en önemli haber bu değil Yok en önemli değil artık yani bu şekilde yok, başlıyor diye altısın, bence ikinci önemli haber bu zaten ama birinci haber ya tartışırız tabii e, WWF'in Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yeni raporu, Yaşayan Gezegen raporu. Önlem alınmazsa 2020'de 2020 kaç? Şimdi biz 2016'nın sonundayız. Demek evet. 3,5 yıl sonra. Evet. Dünya canlı popülasyonunun 3'te 2'si yok olabilir diye bir rapor şey yapmış. 2020'den bahsediyoruz dünyadaki canlı popülasyonundan bahsediyor. Üç buçuk yılda. <gülüyor> evet, dünyanın üçte ikisi canlılar gidecekmiş ama neyse insanlar kalıyor. Yani dünyanın mevcut durumunu özetleyen yaşayan gezegen raporunda omurgalı canlı nüfusunda yani buna memeliler, balıklar, kuşlar, sürüngenler giriyor. Bir de iki yaşamlılar diye bir şey var ne olduğunu bilmiyorum. Ortalama yüzde 58 genel bir düşüş varmış. Yüzde 58. Hı. E, bu o zaman kara türlerinin popülasyonlarında yüzde 38, denizde yüzde 36, tatlı su popülasyonlarında yüzde 81lik bir düşüş anlamına geliyor. Bu gidişat devam ederse hiçbir önlem alınmaz. E, 2020'de yaklaşık 3.2'sinin %67'sinin tamamen yok olacağı. İlim insanları da zaten geçen aylardan ve dün de son raporla birlikte tekrar vurguladılar. Antroposen çağına girdi. Yani insan kaynaklı bir iklim değişikliği oluyor artık. Evet. İnsanlar mesela dünya yeryüzünde yüzünde olmayan bir okyanusu yaratmış oluyorlar iki sene içinde. Çünkü şey eriyince Kuzey Buz Denizi'ndeki buzlar Tamamen edince iyi bir okyanusumuz olacak. Zaten NASA'dan uzaydan çekilen şeylerde de dünyanın kuzey kutbunun rengi değişmiş. Şimdi de mavi değil, sarıya çalıyor artık. Ee, %80 bindik bir düşüş dedik. Evet, okyanuslar asitleniyor. İklim, canlı toplulukları yok oluyor. Bütün bu değişimler bir insanın yaşam süresi içinde ölçülebilecek bir hızda da ulaştı. Bayramlık ağzımızı açtık. Tek Dünya yaklaşımının benimsenmesi gerekir demiş. Aşırı türlerin aşırı tüketimi, habitat kaybı ve bozulması, istilacı türler, hastalıklar, ve iklim değişikliği Onu da sonu. Şimdi soruyorum, biyolojik çeşitliliğin kaybolması, ekosistemin çökmesine neden oluyor demiş. Evet. Soru bir. Bunun bir önemi var mı? Ne? Kaç oranda düşmüştü? Bir daha söyleyebilir misin? Üçte ikisi gidiyor işte. Bunun bir önemi? Canlılar aleminin. Ee, soru bir önemli mi bu anladım anladım ama yani rakamları karşılaştırmaya çalışıyorum mesela şey oluyor yani bu yaşayan gezegen raporu her sene yayınlanan bir rapor evet. 2015 senesinde de aynı bir rakamlardan bahsetmiştik 2014'teki rakamlar şu şekildeydi son 40 yılda memeliler kuşlar sürüngenler yani hem karada hem de suda yaşayabilen iki yaşamlılar deniyor e, amfibilere ve balıkların nüfusu yazdı, yaklaşık %52 oranında azaldı tatlı su canlılarının ise %76 oranında azaldığından bahsediliyordu BBC'nin çevre muhabiri Roger Herabi'nin haberinde. Yani bu rakamların neredeyse aynı mevcut olan, 3 aşağı 5 yukarı mevcut olan e, durumları 2014 senesinde de söyleniyordu. Neden kimse hareket etmiyor? Bu kadar önemsiz bir rakamlardan bahsediliyor. İşte sorumun cevabını vermiş oluyorsun. İşte. Önemli değil. Değil Çünkü demek ki. Değil. Peki iki, bunu tamamlamak üzere. Buyurun. Bu, bu günün ilk sorusu. Bu tükenen şeyler var ya canlıların üçte ikisi, evet yok olabilir. Hı hı. Onların fazlalık olmadığını nereden biliyorsun? Ee, fazlalık olmadığını evdeki koleksiyondan biliyorum. Fazlalık olsaydı evdeki koleksiyonda fil dişi, e, aslan kafası, e, geldiğden Gel boynuzu gibi şeyler olurdu. Ama fazlalık olmadığı için sadece yüzde birin duvarında bunlar asılı olduğu için. Fazlalık olarak görmüyor. yüzde bir herhangi bir şekilde. 10 binde evet. değil mi? bir hatta fazlalık olduğunu söylenebilir mi? Onların evinde olan şeyleri. Yok yani. Dolayısıyla gereklilik onların onların için bir şekilde. O yüzden. Ama geri. Kalan, bizde olsa fazlalık onların. Fazla evet onların için gereklilik oluyor. Evet, dolayısıyla önemi de yok. Önemli Canlı evet, popülasyon dört evet. üç yıl içinde. Gitsin bakalım. Evet IŞİD'in Ateş'e verdiği kükürt üretim testinden çıkan zehirli gazda Türkiye'ye ulaşmış. Yarın akşam Şırnak ve Mardin'de yağış var. Peki bir yağış soru var. da Asit, ya, asit yağmurdan bahsediliyor. Yağmur. Yağmur. Yani ama, böyle bir risk olduğundan bahsediliyor. Tabii evet, ama soru uyarıyorlar hemen de. geliyor. Hazırsın değil mi? Evet, tabi tabi. Ee, Şırnak ve Mardin'de yağış varmış. Şırnak ve Mardin'in bizim için bir önemi var mı? Şırnak ve Mardin'in var tabii ki. Bunlar ilçe olmadılar mı? Yok. Yok ilçe değil, Mardin değil. Şırnak ilçe olmayacak mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, önemli Ova, değil. Şey olacak. Neyse tamam politik boyutundan bahsetmeyelim. Şırnak mı Mardin'in bizim için önemi var mı? Elbette var. Mardin bir şekilde büyük bir medeniyetin başkenti olarak da nitelendirilebilecek bir yapıya sahip. Aynı zamanda böyle bir tarihi birikime sahip. Ama bir diğer taraftan da baktığınız zaman Mardin'in kendi içerisinde de olan olaylardan ve ardından gelecek olan durumlardan ötürü. Hasan Keyf Mardin'de miydi? Yok. Neredeydi? Zor yerden sor ya <gülüyor> ya peki ver o zaman cevabını Hasan keyfin <gülüyor> nerede olduğuna dair mi? Evet. bu e, bu u, aramızda bir sır olarak kalsın istiyorsanız Hasan keyfin nerede olduğu ama ama çok da istiyorsanız söyleyebilirim e, Batman da Hasan keyfi ...Batman... evet evet e, orundan bir önemi yok. yok zaten 12 bin yıllık medeniyeti bırakıyoruz sular altında tamam ...nihilizm tavan yapıyor... evet Şimdi asıl önemli konulara geçelim. NATO bir kere e, Rusya sınırına daha da asker yığıyor. Yeni bir dünya savaşına doğru da hızlı bir gidiş olabileceğini söylüyorlar. Reuters raporu var. E, yani plan. Amerika'nın desteklediği bir plan. Amerika Birleşikleri de NATO Polonya'ya, Litvanya'ya, Estonya'ya ve Letonya'ya e, böyle silahlı piyadelerden e, zırhlı piyade birliklerinden drone'lara kadar insansız hava araçlarına ya da insansız ve silahlı tatbikat için mi? araçlarına kalıcı mı? E, kalıcı hmm. yani bu hmm. soğuk savaştan soğuk savaş denen dönemden bu yana en büyük yığın, yığınak olduğu belirtiliyor Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da Suriye krizi büyüyor. diyeyim Ukrayna gözden çıkarmış mı NATO şu anda? belli değil şey var yani ulusal national intelligence director var böyle biri ulusal istihbarat başkanı James Clapper Rusya yanlışlıkla savaşa sokabilir Amerika'yı yanlışlıkla savaşa girebilir demiş yani bir drone bulursa vurursa evet Amerikan uçağını yani şeyden korkuyorlar işte uçuşa yasak bölge koyalım diyorlar ya. Öyle Nerede şey. efendim? Suriye'de. Uçuşa e, tampon bölge. İşte orada konuşsa, e, James Cooper da demiş ki orada bir uçak düşürdürse alın size savaş demiş. Böyle bir tehlike de var. Yani canlı popülasyonun 3'te ikisi o kadar önemli değil ama bu bizim bizim popülasyonunda etkilenmiş. Evet evet ama yani gelsinler Türkiye'ye sorsunlar. Rus Büyükelçi Karlov istihbarat payla paylaşımı kapsamında e, açıklamalar yapmış. Türkiye ile Rusya arasında istihbarat paylaşımına dair anlaşma yürürlüğe girmiş. Eğer NATO Rusya ile alakalı herhangi bir şey istiyorsa bir ne oldu ne bittiğine dair Türkiye'ye gelip bu istihbaratı alabilir. Çünkü Tabii. yakın zamanda Türkiye hem NATO'nun hem de Rusya'nın ortağı olduğu için hem S300 füzeleri hem de Patriot füzelerini aynı topraklarda barındırabilecek potansiyelde sahip olduğu için Problem yok. Havada onlar kendi kendilerini vuracaklar. Dünya büyük bir kaos içerisine girecek. Bütün dünya yanacak ama Türkiye ayakta kalacak. Evet. Bu çok... Hayallerle güzel. yaşıyoruz. Bir de şey var. Deminki konuya bir anlık dönüş yapıyordum. Tabii efendim. Yağmur doğası yapmayacaklar bu durumda değil mi? Şırnak ve Mardin'de. Çünkü evet, evet. yağmur yağarsa asit de yağmış oluyor. Evet. Bütün bitkiler canlı Senin boylarında bu aylarında olmuyor bildiğim kadarıyla yağmur doğası. Evet. Ama yapmazlar herhalde yani. Yani, su içmeyin diyorlar. En temel söylediklerinden bir tanesi o. o su kullanılması. önemli mi? Hangi açıdan? Hayat açısından. Yani düşünsenize yani haker civarında çadırda kalıyorsunuz, evinizden olmuşsunuz. Su gelecek, yağmur yağacak. Yağmur suyunu kullanmak açacaksınız. Daha önce sizin atalarınızın yaptığı gibi, sizden önceki insanların yaptığı gibi. Ama bu sefer su asitli. Bizim atalarımız öyle şey yapmaz. 86'da asitli, bir şey mükleer, kullanmaz. şey Radyasyonlu olduğu gibi. Ee, yani Bakacağız da onu. Hakikaten e, NTB'nin Meteoroloji Editörü ve aynı zamanda da Açık Deniz e, programında Meteoroloji bölümünü yürüten Gökhan Abur canlı yayında anlatmış. Yani Mardin-Şırnak arasında yağış başlayacak. Gece saatlerinde ortamdaki nem, su buharı o da su H2O ve SO2 ile sülfür sülfürcü yoksitle birleştiği zaman H2SO4 dediğimiz yani halk deyimiyle sen bunu bilirsin. Evde temizlikte kullanıyorsun. Kezzap. Herhalde. Kezzap dediğimiz asiti oluşturacak. Yani siz benden daha iyi bilirsiniz. 90'ların başında sadece temizlik amacıyla kullanılmıyordu Kezzap. Biraz önce saydığınız bölgelerin de dahil olduğu Türkiye'de İnsanların suratına doğru atılıyordu. Hala da yapılıyor. Bu, bu bir geleneğimiz bizim. Evet ama politik bir aktivite olarak yapılıyordu o zamanlar. Bir politik unsur olarak görülüyordu. Kezzap bir de erkeklik unsuru. Erkeklik kadar. her zaman. Kezzap ve erkeklik birbirinden vazgeçemeyecek iki unsur. Yani yer seviyesinde bitki örtüsü yanmış olacak. Ağaçlara da zarar verecekmiş. Havada kalma süresi de dikkatini çekerim 7 gün. E, SO2'nin havada kalma süreci biz buradan SO2'den bir SOS versek iyi olacak anlaşılan onu tetikleyecek başka bir kimyasal reaksiyona girmediği sürece ama girerse çok büyük oranda girecekmiş asidi oluşturacak ama e, iyi tarafı var haberin inşallah rüzgar o kadar hızlanmaz belki yavaşlar demiş Gökhan Abur hmm. dostumuz Gaziantep'e kadar olan bölgede yağış görünüyor yağışlayacak ama sonuçta birileri bundan zarar görecek herhalde değil mi? Bizim Biz görmeyelim de Irak'takiler, Suriye'dekiler görsün ne olacak? Yani önemli mi? Ha? Oradaki insanların... Ne yani? Tamam devam edelim biz şimdi bu soruları sormaya. Ee, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gültan Kışanak e, açıklaması var. Çok önemli bir gelişme oldu. Malum Gültan Kışanak'la Fırat Anlı, eş başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gözaltına alınmasının son derece endişe verici olduğunu söylemiş ABD Avrupa Birliği pardon Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve aynı zamanda yalnız o değil Mogherini değil Komisyonun Avrupa Birliği komisyonunun, Avrupa Komisyonunun, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Haan da ortak bir açıklama yapmışlar Mogherini Haan. Türkiye'nin güneydoğusunda son be 15 aydır şiddet hiç dinmedi. Ve e, Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın Türkiye'nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkındayız. Ama aynı zamanda tüm adımların hukukun üstünlüğüne uygun sürece, temel özgürlüklere ve bir aday olarak Türkiye'nin yaptığı tüm taahhütlere tam saygı içinde atılması her zaman esastır demişler. Yoksa bize yok mu? Yoksa bize yok. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Parlament raporörü Hollandalı parlamanter Katipiri de Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasının çok endişe verici olduğunu belirterek gelişmeleri yakından izleyeceklerini ifade etmiş. Ve Kışanak ve Anlı'ya 5 günde avukat yasağı gelmiş. Ne diyorsun? 5 gün. Evet. Yani onlar 5 gün hiç kimseyle temas etmeyecekler. Şu, şu anda seçilmiş belediye başkanları hem de yüzde kaçtı son oranı hatırlamıyorum ben ama Diyarbakır'da yüzde 55 civarında bir çoğunlukla seçilmişlerdi yanılmıyorsam. Yani, Türkiye'deki kimi cezaevinde kalan insanların aylar boyunca avukatlarıyla görüşmediğini düşündüğümüz zaman da yani 5 günde gene büyük bir rakam olarak çıkıyor karşımızda. Her yani ne kadar küçük görünseydin. Yani Müthiş bir durum var. Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmalarının ardından belediye binası önünde toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etmiş. E uyarmış işte poliste. Onlar da niye dağılmamışlar? 28 gözaltı var. 25 diyor Doğan Haber Ajansı bir başka kaynaktan da 28 rakamına da ulaştık tam bilemedim. Aralarında Batman hepimiz. eski milletvekili bak Batman'ın demin geçti. HDP Batman milletvekili Ayla Katata, evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülfkü Karatekin ve Kışanağan eski basın danışmanı Sultan Şafan da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış durumda. HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ seçilmiş halk temsilcilerinin gözaltına alınması açık bir faşizmdir demiş. E, bu Avrupa Birliği'nden ve şeyden gelen açıklamaları verdik. Hükümetten gelen açıklamayı da verelim ister misin? Lütfen. Terörle mücadele kapsamında atılmış adımlardan biri demiş. Hükümet Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. E, şey, darbe komisyonunda konuştuktan sonra gözaltına alınması hakkında mı? Evet. Önce alınsaydı böyle bir durum ortaya çıkmayacak mıydı? Çıkmayacaktı. Hı. Terörle mücadele kapsamında atılmış bir adım. Bizde, bizde diyor ki bizim de siyaset olarak söyleyeceğimiz bir şey yok diyor. Yani Avrupa Birliği'nin açıklamaları mesela onlar siyaset olarak bir şey söylüyorlar. Ama biz söyleyemeyiz diyor Numan Kurtulmuş. Demek istediğim şu şey, Numan Kurtulmuş'un söyledikleri hakkında. Yani bu masada oturup darbe komisyonunda konuşurken konuşmasından hemen önce yaptıklarının bu konuyla alakası yok. Polis tarafından aranmıyor da. Konuştuktan hemen sonra gidip polis tarafından anlıyorsa o masada bir şeyler konuşulmuş ve o masada oturan diğer kişilerin de soruşturulması lazım değil mi? Bilemem ben polisi peşinde değilim. Ya ben bu aralar öleyim, biraz kusura bakmayın. İhtimallerden bahsediyorum. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında atılmış bir adımdır normaldir diyor. Biz de mahkemenin atacağı adımları bekliyor ve izliyoruz. Bizim de siyaset olarak söyleyeceğimiz bir şey yok demiş. Nasıl yok? Senin var mı siyaset olarak? Siyasetçi Bebekçe. değilim ki ben. Ben radyocu olarak söyleyebilirim. Bir siyasetçinin siyasi olarak söyleyebileceğimiz yok demesi de aynı zamanda siyasi bir şey değil mi? Doğru bildin. Selahattin'e soralım o zaman. Onun bir siyasetçi olarak söyleyecek bir şey var mı? Ara verelim diyor Selahattin. <gülüyor> evet bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkacak demiş. Ha, şimdi hukukçu olarak mı konuşmaya başladı? Yani. Bir şey çapası gibi. Şöyle demiş şimdi bak Avrupalara da. Ee, sözü var. Avrupalı dostlarımıza şunu söyleriz diyor. Kurtulmuş A Haber programında yayına girmiş. Eğer herhangi bir şekilde Avrupa başkentinin ya da Avrupa'nın büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı. Diyelim Paris. Diyelim Roma. Bunları ben ekliyorum. Örnek olarak verdim yani. Diyelim Riga. Tallin. Varsayalım ki herhangi bir terör örgütüyle diyelim Reykjavik iş birliği halinde olduğu suçlaması olsaydı evet bu suçlama karşısında nasıl hareket edeceklerse şimdi de aynı şekilde hareket etsinler, araştırsınlar, öğrensinler, biraz da beklesinler. Hmm. Nasıl bu öğüt? Evet. <gülüyor> bir reklamik de terör örgütü bağlantısı aramaktan bahsediyoruz. Evet. Ama Fransa'daki o hal ile Türkiye'deki o hali karşılaştırmanın da ötesi artık. Evet. <gülüyor> Devam edin, Bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında atılmış adımlardan biridir. Biz de mahkemenin atacağı adımları bekliyor ve izliyoruz. Bizim de siyaset olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Ümit ederiz ki savcının iddiaları doğru değildir şöyle bir şey olsa bunu Reykavik'e referans vermek yerine ne bileyim Londra'ya ben söyledim şimdi ısrar etme o kadar tamam, Paris'i Paris Paris referans vermek yerine Şam'a referans versek Şam'da da aynı şekilde olaylar başlamamış mıydı? Çeşitli yerlerde referanslar verilip bunlar terörist diyerek insanlar yerlerine edilmekle itham edilmemiş miydi? Bu şekilde harekete geçilmemiş miydi? Niye sürekli Batı ile alakalı olarak açıyoruz ki yüzümüzü? Biraz da hemen benzemeye çalıştığımız ya da benzediğimizi söylediğimiz insanlara bakalım. Yavaş yavaş şabiha toplulukları ortaya çıkmaya başlayacak. Ben işte onları bekliyorum. Ama şöyle bir durum var. Eksik konuşmuş. Ben şeye merak ediyorum. Avrupa ile konuşacaksak en önemli konulardan bir tanesi ne oldu şu 3 milyar euro? Evet. Geri kabul anlaşmasıyla alakalı olarak verilecek olan bir 3 milyar euro vardı. Ne oldu? Bekle yavaş yavaş bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkacak. Üç milyar euro onun faiziyle beraber yavaş yavaş diyorsunuz da neler yapılır siz bilmiyorsunuz galiba. Faizlerden çok fazla anladığınız yok gibi duruyor benim gibi aynı. Yok ben anlarım ama şimdi söylemeyeyim burada. Benim asıl as alanım faizcilik zaten. U uygulanma alan. Açık faiz. Açık <gülüyor> faiz. Evet, yani Avrupa Birliği tek uygun seçenek siyasi çözüm diyor ama bizim siyaset olarak yapacağımız bir şey yok diyor Numan Kurtulmuş. Ayrıca, ayrıca şeyin de söyleyecekleri var bu konuda. Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum, Numan Kurtulmuş'un siyasi olarak yapacak bir şeyini zaten yaptı. Has partideki duruşuyla hatırlanan... Numan Kurtulmuş vardı. Şu anda da Başbakan yardımcısı olarak gayet dobra dobra o halini hatırlatmayacak derecede farklı açıklarda yaklaşan bir Numan Kurtulmuş var. Evet, İçişleri Bakanı da öyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama Süleyman Soylu'nun gene ne? bir şeyi var, bir damarı var gidiyor oradan böyle. Yo. Doğru yol damarından gitmiyor mu böyle? Adalet, yolsuzluklara karşı, bunlar yolsuzluğa batmış diye A -a. bütün AKP'ye böyle şeyler söylemiştir. Ne zaman? Şey, Neyse, tamam, geçmiş onlar onlardır evet, geç. ee, şimdi sen dedin ki Halep'le Şam'la ilgili başkentlerle ilgili konuşma evet, yok neden konuşma. sadece batı ile alakalı hayır öyle yok. değil işte. işte tamam muhtarlar bunlar. toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye'de rejim ve Rusya'nın muhaliflere saldırdığı Halep'le ilgili olarak ikinci büyük şehriyle ilgili konuşmuş başkent değil ama olabilir Halep'le ilgili sorunumuz şu anda yok demiş yani 300 bin kişinin ölümle burun buruna olduğu bir şehir hatırladığım evet. kadarıyla, evet. değil mi? Evet. Evet. Çocuk çocuk insanların mod finanji yaprak yediği bir yerden bahsediyoruz. Evet. Hastanelerin bombalandı. Halep. Halep çember altında insan 300 binden yakın insan çoğu da çocuk olmak üzere evet. genç olmak üzere çember içerisinde alınmış. Halep'le ilgili sorunumuz şu anda yok demiş e ama ben... itirazlarımız var demiş. Muhataplarımıza da söylüyoruz Sayın Putin'le de görüştüm Halep halkını huzura kavuşturalım dedim. yüzün üzerinde bir hesaba girmek doğru olmaz. Daha da var iş mi demiş. Bizim Halep'le tarihi kültürel akrabalık bağlarımız var. Ya değil. nasıl sorun değil. Halep'in hemen kuzeyinde işte biraz daha yukarılara baktığınız zaman Özgür Suğur Yordusu, Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suğur Yordusu, varil bombaları tarafından bombalandı. Esad rejimin tarafından uçurulan uçaklardan atılan varil bombalarıyla parçalandı. E bu sorun değil mi? Değil. Teferruat. Teferruat. Artık sorun değilse okey tamam. Buyurun lütfen devam et. Ee, Halep üzerine bir hesaba girmek doğru olmaz. Bizim Halep'le tarihi kültürel akrabalık bağlarımız var. İşgal olursa gelecekleri tek yer Gaziantep Kilis demiş. Ayrıca Münbiç'ten de bahsetmiş. PYD'nin Münbiç'teki varlığını eleştirmiş. Birileri ısrarla bizi Elbab'dan uzak tutmaya çalışıyor demiş. Muhtarlar dinliyor ve alkışlıyorlar. Arkasındaki niyeti biliyoruz. Biz DH, YPG, PYD örgüt terör örgütleriyle Hı. mücadelemize devam edeceğiz. Münbiçi PD'den temizlemekte kararlıyız. Gitmedikleri takdirde göremeyecekler. Biz yapacağız. Ben pardon demiş. ne? biz yapacağız demiş. Bu önemli ve çok önemli bir açıklama daha yapmış bence muhtarlara. Alkışlamışlar ve bir şey yapmışlar mı bilmiyorum izlemedim ben sadece T24 üzerinden. Baş muhtarların açıklaması. Erdoğan'ın açıklaması 1 Mart tezkeresinin reddi hataydı diyor. Bu şimdiye kadar duyduğum en üzücü açıklamalardan biri. 1 Mart ile Türkiye yakın tarihinin en büyük barışçı hareketini yaptı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanla, işgal ve istilasına katılmadı. Ve yaklaşık en az 1 milyon bir hesaba göre 1,5 milyon insanın ölümüne sayısız insanın yaralanıp sakat kalmasına yol açan bir durum var Irak'ta ama yani bir de şöyle düşünün katılsaydı eğer belki Musul'da hurma ağaçlarının arasındaki resort otelinizin içerisinde bulunan havuzunuzda kışın gelişini karşılıyor olabilecektiniz ...böyle bir durumla karşılaşacaktı Türkiye'ye girseydi değil mi? Her şey güllük gülistanlık bir şekilde olacaktı. El-Kaide ortaya çıkmayacaktı. Irak-El-Kaide'si IŞİD'e çevrilmeyecekti. IŞİD saldırılarına daha önce başlamayacaktı Türkiye'de. Evet. Sultanahmet'teki durum şu andaki... ...ya da diğer İstanbul'un çeşitli yerlerindeki... ...ekonomik durgunluk şimdi başlamayacaktı. Belki daha önce başlayacaktı. Böyle ihtimallerden bahsedilmek farazi olur tabii ki. Farazi, evet maalesef öyle. Amerika Birleşik Devletleri YPG güçleri de Rakka'ya operasyonun parçası olacak dedi. Bunu da önemli belirtelim. Kor Steven Townsend Koalisyon Güçleri Komutanı Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye'deki, bu da BBC Türkçe'nin bir haberi. Kürt YPG güçlerinin de IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentinin kuşatılarak izole edilmesi için mücadele edecek güçlerin bir parçası olduğunu söylemiş. Devam edeceğiz. Birazdan ...müthiş bir iddia da var... ...Türk Telekom'dan müşterilerine karşı... ...casus yazılım siparişi var... ...satın evet. alınmış Prokera'dan... ...dün biraz detaylı ince... Bir, ...üzerinden kabaca geçmiştik ama... ...bugün detayları hakkında da belki konuşabilme fırsatı evet, bulabiliriz... ...Fourmuz dergisinde çıktı... ...son derece büyük bir skandal niteliğinde... ...bir haber var... ...internet şirketleri camiası... ...çalkanıp duruyor... ...yani Panama belgeleri... ...kadar önemli mi bilemem... ...ama... Uluslararası çapta büyük bir skandal konuşuluyor. Dünyanın en tanınmış dergilerinden biri Forbes'da çok ayrıntılı bir haber olarak yer aldı. Türkiye insanları izlemek için özel operasyon yapmış. Satın aldı bir parçayla programla casus yapmışlar. Şöyle bir olay yaşanmış bir öğretmen İstanbul'un çeşitli yerlerin çeşitli, hangi ilçesinde olduğunu unuttuğum bir yerden bakarım birazdan. Öğretmen öğrencilerin verilerinin de aynı şekilde TC kimlik numaralarını alıp ortadan kaybolmuş. Herkes demiş Organ mafyasından çeşitli e, yasa dışı örgütlere kadar bu ki, kişisel bilgilerin satılmasından, verilmesinden korkuyor insanlar. Ama şöyle de bir durum var. Yakın zamanda Türkiye tarihinin en büyük sızıntılarından bir tanesi yaşandı. Ve neredeyse herkesin TC kimlik numaralarından adreslerine kadar internete düştü. Yani bunlar düşünülmüyor. Bununla alakalı olan zaten sizin TC kimlik numaranızın internette olunduğu çeşitli insanlar tarafından biliniyor. Hatta internette ufak bir araştırma yapsanız siz kendiniz de bulabilirsiniz. Hali hazırda bu yayınlanmışken böyle ufak durumlardan TC kimlik numarasını alıp kaçan öğretmenin ardından organ mafiyası mı acaba diye sorular sormak. Yani biraz e, nasıl tanımlanabilir ki şimdi? Kaos. Kaos mu? Korku. Evet. Kaos, kaos ve korku diye de tanımlanabilir. O yüzden bu, bu haberleri gördükten sonra zaten her şeyimiz her şeyi biliyorlar ve bir şekilde de bunu kullanıyorlar. Özel şirketlerinden hükümetlerine kadar böyle bir sızıntıyı hala devlet hangi aşamada yapmak istiyor, daha fazla neleriyle geçirmeye çalışıyor, o kısmı benim kafamı karıştırıyor. Bunun üzerinde daha durmamız lazım. Çok kaotik durumlar var. Gültan Kışanak ve Fırat Anı'nın göz altında nereye gidiyoruz sorusu da soruluyor. Hasan Cemal mesela bunu yani şey Nurcan Baysal nereye gidiyoruz sorusunu sormuş. Hasan Cemal de bu soruya kısmi bir cevap getirecek bir başlıkla. Kışanaklı Anlı Hapis'te kanlı bir kaos kapımızda diyor. Hı hı. Eski Yersal Başkanı Murat Arslan'ın tutuklandığı haberi var. Yalova Üniversitesi'nin eski rektörünün tutuklandığı haberi var. FETÖ operasyonuna dahil olmaktan korkan polisin intiharı var. 18. intihar oluyor. Bu 15 Temmuz'dan bu yana müthiş bir durum. Ve İstanbul Başsavcısı FETÖ savcısının kardeşin FETÖ'den açığa alınmış. Bu da çok acayip, acayip bir durum. Evet. İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın öğretmen kardeşine ağabeylik suçlaması yapılmış. Bu da Ahmet Çık'ın haberi. Ee, yani çok o, hakikaten kanlı bir kaos sözünü e, sarf etmekte Hasan Cemal'in haksız olduğunu kolay kolay söyleyemeyiz. Açık gaste Michael Jackson dinledik. Nobody knows the trouble I've seen. Kimse benim neler çektiğimi bilemez. Anlamında bir ilahi söyledi. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli ilahi şarkıcılarından biri. Aynı zamanda aktivist. Michael Jackson 105 yaşında çıkardığıda birkaç gündür anmaya devam ediyoruz. Açık dergide de anlıyorlar zaten. Troubles Kendisini. of the world çalmıştı orada da. Evet. Dünyanın dertleri. E, bu arada e, Avrupa Birliği öyle söylüyor. Hükümet, biz karışmayız siyaset diyor. E, Cumhurbaşkanı savaşa girmeliydik diyor. E, tezkere yanlıştı diyor. Biz Halep'le Halep e karışmayız diyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanı da Avrupa Birliği'ne cevap niteliğinde bir şey konuşmuş. Ümmetimizi eritmeye çalışan mabita birliği havayı alır demiş. Bu mücadelemiz can bedenden çıkıncaya kadar seferimiz binlerce yıllık birkaç günlük değil demiş. Cumhurbaşkanı bu diyor. Bu böyle birine. Hayır. Cumhurbaşkanı başlanış. Başlanış Yiğit bulut. Yiğit bulut demiş. Baştan söylenir ismi ona göre de... Söyledim. Özür dilerim duymamışım, şey yapmışım. kafam bir de de dinlemiyorsun. Asgari evet. ücret teklifi de meclisten geçti, onu da belirteyim. Ne kadar olmuş? 1300,99 TL. Güzel. 1300 liranın altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteği de içeriliyor. Asgari ücretliye vergi dilimi alantajı kabul edildi. Bunu da söyleyeyim. Yakın zamandır takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de un um fiyatlarıydı. Un um fiyatlarıyla alakalı olarak da yeni bir haber çıkmıştı. Fırıncılar zam yapma isteği içerisindeydi. E, ardından da bunu referans olarak un um fiyatlarından bahsediliyordu. Ama şimdi e, farklı şekilde yapılan açıklamalar var. Onu da biraz daha detaylı olarak baktıktan sonra söyleyeyim size. Evet tamam ona da bakarız. Her gün eylem yapacağız diyorlar. Onu da belirtmemiz lazım. Kışanak ve Anlı'ya beş gün avukat yasağı kondu. Gözaltına alınmalarının ardından belediye binası önünde toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polisin müdahale etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ses yok mu? Ben görmedim açıkçası efendim. Siz gördünüz mü? Bu, hayır ben de görmedim soracağım. Belki Selahattin görmüştür. O da görmemiş. Görmemiş. Aşk göz işaretleriyle anlattı e, Her gün eylem yapacağız Demişler e, Bugün yani 11'de eylemler var Hükümet işte böyle dedi Bekleyin dedi e, HDP'li Meral Danış taşta. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanının kışanağın gözaltına alınmasını Meclis Genel Kurulu'na getirdiği Kelepçeyle protesto etmiş İlk önce başbakanın genel kurulda oturduğu sıraya daha sonra da kürsüye bırakmış. Ee, yani siz zorbalıkla, zulümle, baskıyla ve işkenceyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bizimle siyaseten çarpışamıyorsunuz. Belediye başkanlarını, il başkanlarını alıyorsunuz diye konuşmuş. Ama buna karşılık cevabı da gelmiş hemen. Neymiş efendim? Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Muş. Burada kelepçelerle şov yapmak hakkınız değildir. Buradan farklı bir olay çıkarılmaya çalışılıyor ki bu yargı sürecini etkilemek demektir diyor. Bak, yargıya şikayet ediyor. Yani belki de beş taşında yargı sürecini etkilemek suçundan soruşturma yapılmasını ima ediyor olabilir. Ya siyaset yapacaksınız ya da bu örgütlerdenize mesafe koyacaksınız diye konuş. Eee Tuncay Özkan e, konuşmuş bu konuyla alakalı olarak. Tweet üzerinden konuşmuş. Ben de Yeni Akit Gazetesi'nin internet sitesinden aktarayım size bir değişiklik yaparak. Hukuksuz egemenliğin sonu budur. Kışanakta herhalde bırakılmalı. Görevine iade edilmelidir. Diyarbakır halkının tercihine saldırı kabul edilemez diye bir tweet atmış. Ardından da kendisine atılan bir tweeti. Ya HDP ile CHP ile aynı kefeye koyup hakaretvari bir şekilde ona tweet atıldığıyla dair bir tweeti de cevaplarken. PKK silah bırakamaz Kanmayın dedik, gittiniz, bizi içeri attınız, çözümsüzlük dedik, İmralı'ya inandınız, şimdi biz mi suçluyuz ruh ikinizde diyerek de cevap vermiş. Kim bu? Tuncay Özkan. Hmm. CHP milletvekili değil mi? Evet. evet Eş başkanların gözaltına alınmasına Diyarbakır'dan bakış diye de bir yannette var. Ee, Kamer Vakfı kurucusu Nebahat Akkoç ve Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu. Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu ile konuşmuşlar. <gülüyor> Akkoç diyor ki, Belediye başkanlarının gözaltına alınması, Belediye binasında arama yapılması, bütün bunlar şehirdeki hayatı çok olumsuz etkiledi. İnsanlar gergin, suraklilar, asık. İnternetimiz yok ha. Bir de internet kesildi. Evet. Vergi Bilmiyorum, ödemelerinin ben... son günü ve bankalarda bile işlem yapılamıyor. Tüm işler aksadı. Yeniden gergin bir döneme girdik. Umarım bir an önce sonuçlanır demiş. Bedirhanoğlu' da sorunlar değiş, derinleşir diyor gözaltı eş başkanların gözaltına alınması seçilmişler yerine kayayım atanması gibi uygulamalar demokratik sivil siyaset alanını daraltır ve insanların demokratik sivil siyasete yönelik umutlarını azaltır diyor önemli aslında ee, Nurcan Başsağı da onu soruyor zaten nereye gidiyoruz diye ee, çok şey evlerini yıkıp yaktığı insanların yakınlarının Yanına kurduğu iki çadıra tahammül edemeyen Kürt halkının büyük çoğunlukla seçtiği temsilcilerini bu şekilde gözaltına alan bir iktidarla karşı karşıyayız diye yazmıştı T24'te. Tüm bunlar devletin Kürtler konusundaki siyasetinin nereye gittiğini açıkça gösteriyor bizlere. Gürtan Kışanak ve Fırat Anlı yıllardır tanıdığım iki kıymetli insan şimdi gözaltındalar, yalnız değiller. Yüreğimiz ve aklımızla tabii ki onlarla izlemiş. Hasan Cemal de... Kanlı bir kaos kapımızda diyor. Barış mı dediniz? Geçin. Demokrasi mi dediniz? Geçin. Hukuk mu dediniz? Geçin. Özgürlük mü dediniz? Geçin. Şimdi hepsini bir yana bırakın. Gülten Kışanak'la Fırat Anlı'yı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarını da hapse attıktan sonra bu değerlerin hepsini öylesine çiğnediniz ki söz bitti artık diyor. Ve yazının sonunda şöyle bağlamış. Eee Gültan Hanım Diyarbakır'daki iki yıl önceki düşündürücü sohbetimizi şöyle noktalamıştı Kürtçe bir deyiş vardır bu bir ninnadır ama bunun bir de tır ninnası vardır yani beterinde beteri sözü daha fazla uzatmak yersiz Kışanakla anla hapiste kanlı bir kaos kapıda çok yazık diye bitiriyor e, gerçekten kaygı verici bir gidişatın örnekleri bunlar namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse attarlar mı, ailem perişan olur mu diye sormuş. 44 yaşındaki polis memuru Cahit Korkmaz. Namaz kılıyorum diye demiş. Sonra da Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Osman Gazi ilçesinde Çekirge polis merkezinde arşiv sorumlusuymuş. 18 yıllık polis memuru namaz kıldıktan sonra dinlenme odasına geçip beylik tabancasıyla intihar etmiş bu 18. oluyor bizim hesap ettiğimize göre çok trajik şeyler gerçekleşiyor büyük Ger bir var gerçekten ee, yani şey baylok dinlemelerine takılır mıyım çok korkuyorum ailem perişan olur mu demiş iki çocuğu varmış ailesine de şöyle bir not bırakmış sizleri çok seviyorum intiharımda sizlerin bir etkisi yok ...sadece korkum... ...beni bu duruma getirdi... ...notunu bırakmış... ...memleketi Erzurum'da toprağa verilecekmiş... ...otopsinin ardından... ...soruşturma sürülüyor diye... ...şimdi bu içeriye tekrar döneceğiz ama... ...dönmeden evet. hemen şeyi de bitirelim... ...mülteciler mesele... ...mülteci çok önemli bir mesele... ...kale, mülteci kampı... ...boşaltıldı bu son... ...yani sabah... ...sabahın ilk haberlerinden birisi... biz bir saatin sonuna bıraktık. Yüzlerce çocuk ortada kalmış durumda. Orman ya da jungle diye biliniyor. Cengel de denebilir. Kale mülteci kampının boşaltıldığını açıklamışlar yetkililer. Ama BBC muhabirleri BBC Türkçe'nin bu birkaç saat önceki haberi bu. 30 saat kadar önce geçti. Gavin Lee Avrupa muhabiri Yaklaşık 200 kimsesiz çocuğun yatacak yerinin kalmadığını, yani insanlığın yatacak yeri yok aslında. Vallahi yani ne diyeceğim bilemiyorum. Bu çocukların yaklaşık 10'una bir depoda sığınma imkanı bir depoya atmışlar. İnsanlık depoda. Tamam mı? Diğerlerine ne olacağını soruyorum. Biliyor musun diğerleri? İngiliz hükümeti kabul edecek. diğerleri. Kimse bilmiyormuş. etmeyecek miymiş? Hayır. Çocuklar. 14 kişi mi kabul... 14 çocuk mu kabul etmiş? en evet. son? 14, 230'una depoya depoya atmışlar 30 çocuğu. Hı hı. Diğerlerine ne olacağı berisini kimse bilmiyormuş. Fakat asıl şaşırtıcı şey şimdi söylüyorum çocuklar giderek umutsuzluğa kapılıyormuş. Neden acaba? İlk bir ee, sebep yok. Fransa'nın havasından mı suyundan mı? O genellikte evet. var ya öyle bir şey. Basit ya filan da ya. Rimbolar, falan. Ee, Onun alakası yoktur muhtemelen. Fransa hükümeti yazılı açıklama yapmış. Yaklaşık 5600 kişi başka merkezlere kaydırıldı. Lyon'a <gülüyor> kadar gönderilmişler. Bunların içinde kampta bulunan konteynerlere yerleş. Bak konteynerlere depolara konuyor, konteynerlere konuyor. 1500 çocuk varmış. Afet değil mi bu? Ama en sevdiğim şu açıklamayı günün sözü bile yapabiliriz Padeucale, o vilayetin adı bu. Evet. Vali Fabienne Butjo e, bu da şey e, kadın yani Fabienne diye yazılıyor bir kadın. Fabienne değil yani. Evet Fabienne değil Fabienne öyle bir ayrım oui. var. Görevin başarıyla tamamlandığını söylemiş. Yangın çıkmış bir de kalede. O da mı görevin başarıyla tamamlanmasını? O yangından önce e, yani çok başarılı oldu demiş. Yüzlerce çocuk kamptan kaçmış. Yangınlar çıkmaya başlayınca çocuklar için kayıt süreci de durdurulmuş. Konteynerler çocuklarla dolmuş. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla gidecek yerleri yok demiş bu çocukların. Hmm, hmm. Kampta, peki kam, bir soru daha. kamptan kaçan çocuklar neredeymiş? kayıp aranıyor. Evet doğru bildin kimse bilmiyor nerede olduklarını bunlar kayıp çocuklar ama renklerinden hemen anlaşırlar belki de lağımlar belki de seks işçisine dönüşmüştür o da bir organ mafyasının içerisinde de düşmüş olabilir. Tabi organ mafyasına da ama görev başarıyla tamamlanmış. Size başarıyla tamamlanan bir görevden daha bahsedeyim daha önceki yıllara oranla Akdeniz'den Avrupa'ya göç edenlerin sayısı azalmış bunu açıklayan da Birleşmiş Milletler yüksek Komiserliği. ama şöyle bir durum da var 2016 yılına nazaran şimdiye kadar 3740 göçmenin Akdeniz üzerinden iltica etmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiği belirtilmiş. Sayı azalmasına rağmen, göç edenlerin sayısının azalmasına rağmen hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının bir önceki yıla göre 3 kat arttığının artı evet, çizilmiş. Ben de sormuyorum. Kendim yaptım hesabı söylüyorum. 300 günde 3740 kişi, 300. gündeyiz bugün. Evet. E, günde 12,44 kişi ölüyor. Akdeniz'de. Yani bu iki saatte bir kişi demektir. Daha henüz e, bir saat oldu. Daha bu programın bitişine kadar bir kişi ölecek. Her 88 göçmenden biri de hayatını bu yolda üzerinde Hı, kaybediyormuş. kaybediyormuş. Faz da e, Faz diye bir gazete var ya Almanya'da. Evet. Deutsche Welle'nin haberine göre Faz Frankfurt'e gayet e, saygın gazetelerinden biri ülkenin Avrupa'nın e, hoş geldin kültürü yerini sınır dışı kültürüne bırakıyor demiş. Buldum Bu ne tespit önemli değil mi? Evet buldum ama çocuklara ne yapılacağını hmm. kalenin çocuklarına göndersinler Türkiye'ye tekstil işçisi olsunlar. Nasıl fikir? Ya mükemmel ya tek kale değil mi? Tekstil işçiliği <gülüyor> tek zaten yapılıyormuş. BBC'nin araştırması vardı. Gazetecilik programı Panorama ekibinin Türkiye'deki mülteci çocukların İngiltere'deki satılan tekstil ürünlerinin üretiminde çalıştığı ortaya çıkarılmıştı yani fazlanı yarmış. Kaleye gidemeseler, kaleden Fransa İngiltere'ye gidemeseler bile yaptıkları ürünleri İngiltere'ye götürebilirler gönderebilirlerdi. Tabii gönderebilir, tabii, tabii, gönderebilirler. tabii gönderebilirler. Sonuçta kazanan gene İngiltere olacak. Evet ve medeniyet. Ne pijamaların ismi? zorlama Tamam. Ee, Zara, Mango gibi e, kot pantolon üretiminde de kayıt dışı olarak çalıştırıldığı evet, belirtilmiş. Dünya, e, peki son soruyla bitiriyorum. Marks Spencer. Bu, madem Batı'da yok bu şey sınır dışı kültürü var. Nerede var? Yardımseverlik, dayanışma kültürü biliyor musun? Günün önemli sorularından. Var, biliyorum, biliyorum. Biliyorsun, evet, evet, evet. Neredeymiş? Irak'ta. Evet, dünya barışı raporuna göre en yardımsever halk Iraklılarmış. Hmm. Müthiş ilginç bir haber aslında. Londra merkezli yardım kuruluşları Vakfının Charity Aid Foundation ...KEF diye kısaltılıyor. ...yayınladığı 2016 ...Dünya Bağış Raporu'na göre en cömert halk... ...Irak halkıymış. Bu, e, bu herkese yeter... ...bu, bu açıklama. Evet. En perişan ülkelerinden biri... ...ve en yardımsever halk çıkıyor. Buldum ne yapılması gerektiğini. Birleşmiş Milletler sponsor olsun... Suriye'li çocuk tekstil işçileri tarafından üretilen Next marka e, pijamalar Irak halkına dağıtılsın teker teker. Olmadı Irak'taki mültecilere dağıtılsın. Oradan başlansın. Bir fikir. Açık, Açık gazete. gazete. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın. Evet, yayında e, bu hafta ekonomideki iki önemli gelişmeden bahsediyor Son yazında T24'teki evet. ve özellikle de üzerinde kaç, kim bir birkaç defa en azından konuştuğumuz e, işsizlik meselesi birincisi. Öbürü de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine son vermesi ama onu şimdilik bir kenara bırakabiliyoruz herhalde. Ve... Evet, e, o da tabii tartışmaya değer bir konu ama bence ondan daha önemlisi bu işsizlik meselesi. Evet, bunu konuşalım i̇şte... çünkü sıra dışı bir olguyla karşı karşıya olduğumuzu evet. belirtiyorsun ve hakikaten bambaşka, yalnız ekonomik değil, sosyal ve siyasal amplikasyonları da çok yüksek olacak olan etkileri bir konu. Evet, e, malum işte ayda e, iki defa Değil mi? Bu programı yapıyoruz beraber Evet. ama son iki aydır Eylül'de Ağustos'ta ve Eylül'de programlardan bir tanesini işsizliğe ayırmak zorunda kaldık çünkü hakikaten sıra dışı bir gelişme ortaya çıkmıştı. Bunu dinleyicilere hatırlatmakta yarar var neden evet. durmadan işsizlikten söz ediyorsunuz diye sorabilirler. Mayıs'ta malum beklenmedik bir işsizlik artışı oldu. Tam şöyle söyleyeyim mevsim etkilerinden arındırılmış tabii rakamlarla konuşmak doğru. Çünkü güncel gidişatı bu rakamlar bize söylüyor. Dolayısıyla bir önceki ayla karşılaştırdığınız zaman Nisan'la Mayıs ayında 0.5 puan arttı. İşsizlik oranı. Bu olağanüstü bir artıştır. Yani e, normalde hani 0.1 1 bilemedin 0-2 puan arttığı zaman bile e, bu konu olur e, normal ülkelerde. Manşetlere çıkar. Bizi 0.5 puan arttı ve neden arttığına bu yakından bakıldığı zaman bir istihdamda e, sorun e, olmaya başladı. Özellikle sanayi ve inşaatta görülüyordu. Sonra Haziran'da dedik ki acaba ne olacak bu? Haziran'da 0.6 puan arttı işsizlik oranı. Daha da yüksek ee, Ve aynı şekilde istihdamdan kaynaklanan bir, durgunluktan kaynaklanan bir gelişmeydi. Hı hı. E, e, şimdi tabii ne düşünürsün? ya Bir sonraki ay Temmuz açıklanacak ki o işte geçen hafta pazartesi günü, bu hafta pazartesi günü özür dilerim açıklandı. Doğrusu ben de diyorum ki acaba bir düzeltme olur mu yani iş gücü belki çok hızlı artmaz istihdamda toparlanabilir çünkü Temmuz dediğimiz zaman Ağustos ayı bunlar 3 aylık ortalamalar bunu sık sık tekrarlamak zorunda kalıyorum ama önemli burası ya yani bu Temmuz ayının verileri değil Haziran Temmuz Ağustos ayının ortalaması yani bir bakıma işte Mayıs çıkıyor Ağustos giriyor istatistiklere ...hani 15'lerim hızla e, bağlantılı sadece düşünülmesin. Evet. Uzatmayayım lafı, 0.2 puan arttı tekrarda. Ve bu sefer iş gücünde hakikaten bir düzeltme hareketi olmuş... O ...hemen hemen durgunlaşmış Haziran'a kıyasla. Yani normalde bu durumda biraz istihdam artsa aslında... ...işsizlikte bir düzeltme olacak ama istihdamda adeta büyük bir çöküş sanayide ve inşaatta. Sanayide 127 bin ayda istihdam kaybı, inşaatta 115 bin. İşte ancak hizmetlerde tek artmaya devam ediyor 90 bin kadar ama orada da yavaşlamış durumda. Şimdi lafın kısası sadece 3 ay içinde işsizlik oranı yüzde e kaç? 9 yanlış bir şey söylemeyeyim %9.9'dan 11.2'ye fırladı evet 1.3 puanlık artış şimdi bu tabi aslında büyük bir tartışmaya neden olması gerekirdi kamuoyunda sadece iktisat çevrelerinde değil tabi ki buna medyanın aracı olması gerekirdi tamam açık radyo dinleyicisi farkında çünkü işte 2 aydır dediğim gibi bu e, üstü gelişmeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama bunu yani diğer medya organlarının, basın organlarının e, bu tartışmaya e, aracı olması gerekirdi. Ama tabii ki olmadı. Evet bu çok önemli Yanlış bir şey. Bir yani bir gelişme oldu. Onun için bence oradan devam etmekte yarar var. E, Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla herhalde... ...soruyor veya da haberdar edildi... ya ...bu işsizlikte hakikaten iyi bir gidiş yok... dendi bilmiyorum neden dendiyse... ...buna müdahale etme... ya yani ...bu konuya girme, topa girme... ...işsizlik topuna girme ihtiyacını hissetti... ...bu hafta işsizlik... ...işte oranları pazartesi açıklandıktan sonra... ...çarşamba günüydü yanılmıyorsam... Evet. ...aynen şöyle dedi... ...işsizlik oranının yükselmesinde sebep... ...istihdamın daralması değil... Altını çizerim, istihdamın daralması değil, iş gücüne katılımın artmasıdır. Kadınlarla gençlerden kaynaklanan iş gücündeki artış oranı önümüzdeki yıllarda da süreceği için işsizlik seviyesini hemen düşüremeyecek olsak da aşamayacağımız bir sorun değildir. Şimdi biraz önce rakamları özetlemeye çalıştım, istihdam rakamlarını iş gücüne de geleceğim. Yani çok açık bir şekilde bir kere Söyledim istihdamdaki den almadan kaynaklanıyor ee, Şey e, işsizlikteki bu fırlama İş gücünde olağanüstü bir artış var mı? Hayır yok yani çok fazla Rakama boğmak istemiyorum ama e, Geçen örneğin Yılın aynı dönemine Baktığımız zaman e, Nereden baksanız işte daha yüksek Hatta biraz daha yüksek bir 283 bin Tarım dışı iş gücü Nisan'dan Temmuz'a Nisan a, Temmuz döneminde e, Bu yıl 248.000 bin Kişi artmış hatta a, iş gücünde biraz a, artışında, Artış hızında azlama var bile Denebilir ki kaldı ki Gençlerle kadınların özellikle de Kadınların iş gücüne Hakikaten hızla bir katılım söz konusu Son yıllarda e, Bu tabii ki sevinilecek bir şey iyi bir şey Şimdi neden bu kadar, yani bunun da üstünde durulması lazım. Siyaset nasıl işliyor bu memlekette? Tabii bu, buna gelinceye kadar, ekonomiye gelinceye kadar çok zor günler yaşanıyor hukuk açısından, işte özgürlükler açısından. Ama yani bu anekdot da, bu müdahale de, açıklama da bana şunu düşündürüyor. Nasıl olabilir de rakamlar bu kadar aksi yönde bir yorum getirebilir bizzat değil mi yürütmenin başı? Cumhurbaşkanı herhangi birisi değil. Yani acaba danışmanlar mı yanıltıyor? Aa, kendisinin oturup rakamları, istatistikleri incelediğini sanmam. Ee, ya da bu biliniyor da acaba kamuoyuna ya nasıl olsa biz ne dersek inandırırız ee, en azından kendi tabanımızı dendiği için mi bu kadar gerçek dışı şey söyleniyor. Doğrusu bilemiyorum, kestiremiyorum ama her halükarda bunun bir tartışma konusu olması Hah, lazım. Ben yani. de onu soracaktım. Burada bir ufacık e, parantez açayım izin, izninle. Yani sıra dışı bir olguyla karşı karşıya izliyorsun yazında da ve normal olarak e, demokratik ülkelerde e, bu tür gelişmeler e, medyada manşetlere çıkarılır. İşte gazetecilerinde sorunlar ani ve yüksek artışların nedenlerini uzmanlara sorar. Bir sürü tartışma evet. programı filan yapılır ama burada tık yok. Şimdi bunun tabii hem medyanın durumu açısından Çin'de bulunduğu hem de Türkiye'nin Çin'de bulunduğu demokratik gidişatın zorluğu açısından önemli ipuçları verdiği de aşikar yani değil mi? Kesinlikle ve ama bu sonuçta bir deve kuşu politikası yani ...hani güneş gerçekler balçık ısıvanması hikayesi... E ...bu eninde sonunda bunu toplum hissediyor. Ee, değil mi? Evet, e, e, hatta önceden sosyal, bile hissediyor. Değil, artışından değil. neden telaş edilsin? Ee, e bu böyle devam edecekse ki... ...belki onunla da ilgili e, biraz konuşmak evet, lazım. Evet Bu istihdamdaki e, duraklama... E, yani işin sıra dışı olması olağanüstü durumu mu duraklama? Çünkü şu oluyor oluyordu son 5 yıldır 2012'den beri bir düşük büyüme söz konusu. Ekonomik büyüme, gayri safi yurt içi hasıla işte 2 ile 4 arası bazen 2 bazen 4 öyle dalgalanarak düşük bir büyüme sergiledi. Ortalamada da Lük bir gayri safi yurt içi hasıla artışı oldu. Şimdi bunun hmm. Başka tabii sorunlar da yaratıyor yoksullukla ilgili onu da tartıştık geçen programlardan birinde. Hı hı. Ama işsizlikte şöyle bir adeta mucize yaşanıyordu. Bu normalde bu 3.3'lük e, gayri safi yurtiçi hasıla artışının bu kadar yüksek neredeyse %3'e yakın bir şey yaratıyordu. İstihdamda artış yaratıyordu. Bu, bu, bu da sıra dışı bir olaydı. Yani işsizlik açısından belki iyiydi çünkü işsizliğin artmasını engelliyordu ama öbür taraftan da e, verimlilik özellikle emek verimliliği sıfırlanmıştı. Bu da uzun e, nefesli soluklu bir büyüme için tabi çok kötü bir haberdi yani bunları tartışıyorduk biliyorduk. Ama diyorduk ki bir taraftan da ya bu böyle ilelebet devam etmez. Ne kadar büyüme o kadar istihdam artışı, tuhaflık var. Bu daha çok da hizmetlerde oluyordu ve işte ekstra iş gücüne giren kadınlar da oralarda iş buluyorlardı. Bu tabii işin iyi yönü. Ee, fakat acı başımı şunu düşünmeye başladım. Ben şahsen meslektaşlar da bu konuyla ilgili aynı soruyu soruyorlar. Ya acaba artık bu düşük büyüme... Ee, yüksek istihdam yaratamıyor mu? Ee, bu ihtimal belirdi. Çünkü dediğim gibi 3 aydır e, bir kere sanayide ve inşaatta mutlak istihdam azalışı var. Hizmetlerde de artışın yavaşladığını görüyoruz. Tabii bir süre daha belki beklememiz lazım. Hani Birkaç ayın daha önümüzde ki yayınlanacak istatistikleri görmek lazım. Ee, ama sonuçta Zaten ciddi bir şok yaşadı iş piyasasında 400 bine yakın işsiz sayısında artış var Allah aşkına üç ayda. Evet bu çok yani, yani çok bu, ciddi bir rakam yani. Bu, bu, bu olağanüstü bir rakam çok ciddi bir rakam. Ee, e bunun tabi siyasi sosyal toplumsal dediğin gibi sonuçlarını da herhalde yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Evet yani şimdi bir kere bunun devam edip etmeyeceği konusunda biraz daha konuşmamız lazım. Yani bu şekilde mi yükselerek işsizliğin artarak mı devam edeceğine ilişkin ipuçları neler onları değerlendirelim. Bir de böyle devam ederse bu işsizlik meselesinin daha önce çeşitli ülkelerde ve bölgelerde gördüğümüz yalnız Avrupa'da değil çeşitli rejimlerde de böyle çok ciddi bir sosyoekonomik sonuçları hatta politik sonuçlara da yol açtığını ve işte işsiz güçsüz gençler arasında her iki cinsiyetten de ama özellikle erkeklerde tabii büyük başka patlama gibi şeylere de yol açtığını da düşünmek lazım. Böyle bir bağlantıyı da dikkate almamız lazım herhalde. Elbette çünkü bu arada bu işsizliğin neredeyse artışın ee, yarısına yakını da gençlerdeki artıştan kaynaklandı. Orada hmm. e, oranlar zaten genç oranı bizde yüksek evet. bir oran. yüzde i̇şte %10 civarındayken %18'in biraz altındaydı genç oranı. oranı. yüzde %20'yi geçti. Hmm. Ee, yani oradaki tabii artış daha da şiddetli yaşandı. Ee, bunlar hiç iyi alametler değil. Şimdi mesele şurada eğer büyüme yani makul bir verimlilik artışı, emek verimliliğinde de bir artışla beraber ama düşük düzeyde gidecekse belli ki işsizlik artmaya devam edecek çünkü iş gücü Türkiye'de artıyor yani bir nüfus artmaya devam ettiği için yani her yıl aşağı yukarı 900 bin çalışabilir nüfusa 900 bin kişi ekleniyor. Şimdi bunun tabi hepsi iş gücü piyasasına girmiyor ama e, hadi bir kısmı da emekli oluyor, ölüyor falan ayrılıyor ama yani sonuçta net olarak nereden baksa herhalde bir 750-800 bin kişi bunun da önemli miktarda bir kısmı artık iş gücü piyasasına girmeye başladı. Çünkü erkeklerde zaten nispeten yüksekti katılım oranı işte %70 civarındadır biraz daha üstündedir beş yaş üstü. Kadınlar da çok düşüktü bu malum çok tartışılıyor. Ama orada da hızlı yükselmeye devam ediyor son 4-5 yıldır. otuz i̇şte %33'ü buldu. Bu %25 civarındaydı. Bundan 7-8 yıl önce. Bu da tabii çok arzulanır bir şey. Kadınların çalışta, istihdamı, evet. Bu iş gücü piyasası, iş arayan insan sayısı her yıl nereden baksan 700-800 bin artıyor. istihdam duraklarsa o zaman işsizlikte şiddetli artış olacak. Bir kısmı bu iş gücü piyasasına özellikle kadınlar nasıl olsa belki iş bulamayacağız diye girmekten vazgeçecek falan. Bu işte tam tipik bir orta gelir tuzağa sendromu. Evet bir de tabii bu, büyük bundan, bir hoşnutsuzluk da. Bu kurtulmanın yolu da yani gene sıfır verimlilikle devam etmek değil. Mutlaka büyümenin, ekonomik büyümenin arttırılması başka çare yok. Böyle %3 küsurla ki bu yılda yüzde işte hükümet 3.2 bekliyor. Belki biraz daha düşük olur, belki biraz daha yüksek olur ama gene işte son 5 yılın ortalaması, %3.3 de ortalama. E bu tempoyla bu işsizlik sorununun önümüzdeki dönemde altından kalkılması mümkün değil. Evet, bunun da tabii büyük bir toplumsal küskünlüğe, yani, küsme derecesinde insanları bazı tepkilere yol açabilecek bir ortama sürükleyeceğini düşünmek de çok zor olmayacak. Tabii yani daha de, önceki örneklerle ilgili yani, tartışması lazım. yani başkanı da aslında tartışmayı bir anlamda bitirmiş gibi. Yani ya kusura bakmayın kadınlarla gençler fazla şey, şey, sayıda isharyan var. Onun için bunu kolay kolay düşüremeyeceğiz. Ama merak etmeyin, istihdamda sorun yok. Şimdi bir kere bu gözlükle zaten eğer ekonomi yöneticileri, hükümetin ekonomi sorumluları bu gözlüklerle yaklaşırlarsa bu soruna e zaten çözüm yanlış yerlerde aranır. Evet ama zaten bu hiçbir tartışma. Yani bir kez daha onu açık radyo vesilesiyle de iletmek istiyorum. ya yani Ben iyi kötü bu Konuda yıllardır kafa yoran işte uzmanlardan bir tanesiyim, bir başka arkadaşlar da var. Böyle bir, değil mi? Kaç aydır yazılıyor bu, ben de yazıyorum. Eskiden çağırırlardı <gülüyor> programlara, bunlar tartışılırdı. Şimdi tık yok. Yani belli ki korkuluyor bunu yanına yaklaşmaktan, bu tip can yakıcı sorunları tartışmak zaten ama buna gelinceye kadar da, değil Allah aşkına her gün sabahleyin Evet. Şeyi açtığın zaman gazeteleri internete ne gelişmelerle karşılaşıyorsun ama gene de tabii en azından ekonomik kanallarının bu tartışmayı açması lazım. Hayır zaten e, o da ayrı bir konuşma, e, tartışma konusu olabilir. Yani medyanın durumu da e, bir hayli zayıflamış ve yürekler acısı bir hal al, almış durumda. Yani tek e, tip bir e, teoritikler geliyor neler? Yani şu son birkaç hafta içinde değil mi o medyada olan bitene de dair nelere şahit olduk ve evet. olmaya devam ediyor. yani televizyonlar aslında mesela neredeyse tek bir kanal bir, beş o kanalda kapatıldıktan sonra evet. E, evet. pek tek tip gibi de, bir şey yok. ben şahsen tartışma programlarını da artık izlemek oldum çünkü dolaşıp aynı kişiler aynı şeyler söyleniyor yani evet. bu bilmiyorum Elin ucunu da ışığı ne zaman görmeye başlayacağız bilmiyorum doğrusu. Ama tabii sonuçta seçimlerde seçmen karar verecek. İşte bakalım önümüzdeki şeyde de herhalde önerilecek başkanlık sistemini yoğun bir şekilde tartışacağız. Bir dakikamız varsa onunla evet. ilgili de lütfen bir şeyi iletmek isterim. Bodrum'da Türkiye Ekonomi Kurulu'nun, işte iki yılda bir yaptığı kongre vardı ben de oradaydım. Üç 3 gün boyunca dinledim tabii çeşitli tebliğler ama en dikkat çekicisi York'tan bir Türk profesörün Gülçin Hanım'ın bir gene oradaki bir profesör meslektaşıyla iktisatçı meslektaşıyla yaptığı müthiş bir araştırma dikkat çekiciydi. Başkanlık yarı başkanlık ve parlamenter sistemlerin işte 130 küsur ülke işte şeyden ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomik performanslarını karşılaştırıyorlar yani teknik olarak da çok esaslı bir çalışmaydı. Da yazmayı da düşünüyorum. Sonuçta buldukları geldikleri nokta buldukları en önemli sonuç. Parlamenter sistemlerin ekonomik performanslarının daha yüksek olduğu başkanlık sistemlerinden onu da bu önümüzdeki dönemin en can alıcı tartışması da çok olarak ee, söylemiş. Çok önemli. York Üniversitesi mi dedin? Ee, yani bu, Evet, York Üniversitesi. Birleşik ya. Krallık'tan yani. Ee, Britanya. Yani. Britanya'dan yani. Britanya'da tabii. Evet, çok Gülçin Özkal. Gülçin Özkal. Ee, yakında paper yayınlanacak ama ben de işte 24'te yazmayı umuyorum. O zaman tabii gene açık radyoda da bu konu çoktan konuşulur tabii, tabii evet. Çok Ama bir... önce şöyle bir açıklansa da görsek yani anayasa. Önerisi nedir? Tam olarak ne etkiler veriliyor? Ondan sonra tartışacağız tabii ki. Evet tartışmaya müsait bir ortam e, yaratılması için evet ne kadar varsa tabii. Evet. Çünkü bu özellikle de işte belediye seçilmiş belediye başkanlarının da şimdi gözaltına alınmalarıyla beraber daha da daraltıcı bir, daralan bir özgürlük ortamında Aynen öyle. Evet. zor olacak. Peki çok teşekkür ederiz Seyfettin. Ben iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30-3 dakika geçerken gene buradayız. Ve e, bir iki sorun var. Yani bir sürü sorun oo, var da. Ee, Sırızlı bir giriş yaptınız. Evet bu Buyurun. şey aklıma takıldı. Yiğit Bulut'un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un. ...Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın direği... ...mazlumların garantisi ve kimsesizlerin... kimsesi olduğunu savunup... E, ...biz erimeyiz... ...seferimiz... ...binlerce yıllıktır... ...birkaç günlük değil dedi... ...bu şeye karşı yaklaşan... ...asit yağmur bir... Hı hı. ...yani iki gün içinde ona... ...binlerce yıllık sefere o da dahil tabii... ...değil mi? Asit yağmurları Basit yağmurları yağmurlarıyla uğraşmak bir de... O da başlangıç. Dört yıl için... Bunun nükleleri var... Kimyasalı var, biyolojiyi dört, var. Dört buçuk yıl sonra da popülasyonun yüzde, canlı popülasyonun üçte ikisinin gitmesi ve Buna karşı da Yiğit Bulut'un bir çözümü gidecek vardır de. herhalde. Yani nereye gidecek? Yiğit Bulut'un duvarına gitmeyecek, gitmeyecektir herhalde diye düşünüyorum. Canlı popülasyonun bir kısmı da <gülüyor> hüs olarak. Gider mi? Zehirli gaz... Neyse. Peki. Bu soruyu sormamış olayım. Yüzde içerisinde midir Yiğit Bulut? Yok. Değildir. Üst değildir ama... Hı -hı. Belli de olmaz tabi. Şeyi söyleyelim bu Amerikan şirketinin teknolojisiyle e, Türkiye'nin kendi vatandaşlarını gözleme, casuslama durumu olması çok ilginç bir haber bu. Forbes'da ayrıntılı olarak çıktı. Forbes dergisinde Thomas Fox Brewster adlı bu bilimum böyle özelliği güvenlik, dijital ve fizik anlarda, e, anlamında evet. güvenlik meseleleri üzerine uzman olan bir gazeteci Forbes'da yazmış. 4 Nisan'da başlamış. 4 Nisan dikkat. 4 Nisan Yani Chris şey. Antsten diye bir e, teknik mühendis Fremont, Kaliforniya'da Prosera Networks'un şirketi. Kaliforniya merkezli. Ama aynı zamanda şeyde de çalışıyor. E, bu İsveç hı hı. üzerine. Kendisi de İsveçli zaten. Malmö'de tesisleri var filan. Ve ben bu işi yapmayacağım artık demiş. Ve bütün şirketin içinde. Devasa bir şirketten bahsediyoruz. Şirket içinde e, bütün hayatımı e, şeyin bir çılgınlığın Sorumluluğunu, pişmanlığıyla yaşamak istemiyorum demiş. Erdoğan da adını vermiş. Ve çıkıyorum demiş. Ki bu çılgınlıktan bahsedilen şey de, işte Forbes dergisinde yazandı. Türkiye'de devletin WhatsApp, Skype, Facebook ve FaceTime dahil her türlü görüşmenin yanı sıra kullanıcıların hangi siteleri ziyaret ettiğini takip edebileceği bir sistemi satın aldığı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Prokera Networks'ün çalışanlarının itirafıyla alakalı. Yani, şirket içinde atmış bu e-maili, zaman şirkette isyan çıkmış. Tarih ne demiştiniz? 4 Nisan yani darbe eve, falan yok. Darbe de yok. Tam işte darbe eşittir, bilok ya. Hmm. Da Bilok si işletim sistemi falan filan dahil değil. Yok, hayır. WhatsApp gün. üzerinden yaptılar ya da Skype ya da Facebook. Nasıl olacak bu iş ki? FaceTime diyorlar. Yani bu ülkede bir şekilde FaceTime üzerinden kurtarılmadı mı? Evet. O zaman Erdoğan da mı dinlemek zorunda kalacak devlet? Cumhurbaşkanı'nın da kullandığı bir sistem bu hani televizyona çıkmıştı evet. e, mikrofon uzatılmıştı cep telefonu o evet. sistemin ismi FaceTime ve bu FaceTime üzerinden bir şekilde insanlar harekete geçmişlerdi bu e, demek oluyor ki Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sistemi de aynı şekilde kullanacaklar o zaman bu yine farklı bir yakıp FETÖ olmaz TÖTÖ olur gelip aynı şekilde geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nın bu tip konuşmalarını da ele geçirmesi mümkün olmaz mı? Bilmiyorum. Olmaz. Şöyle bir sistem var. Şöyle düşünün. Benim elimde bir şifre var. Sizin elinizde bir şifre var. Ve benim bir adresim var. Sayılardan ibaret. Sizin de e, adresiniz var. Sayılardan ibaret. Herkese bunu verebiliyorsunuz. Size ben bir mail ya da dosya paylaşımı ya da ne bileyim klasör ya da disk bölümlerini göndermek istediğim zaman belirli şekillerde. Sizin o şeyinize gönderiyorum. Adresinizi herkes tarafından bilinen adresinize gönderiyorum. Farklı bir şekilde kod olarak yazılıyor. Yani normal mail browser'ınızda yazdığınız bir şekilde yazılmıyor. Kod olarak yazılıyor. Ve o kodu sadece metin haline getirmek ya da dosyayı açabilmek için sizin elinizdeki sadece sizin bildiğiniz şifre kullanılıyor. Bunun ismi de PGP sistem. Yani Pretty Good Privacy deniliyor. Yani korsan partinin sitesinde ve bu gibi internet sitelerinde bunları görebilmeniz mümkün, bununla alakalı bilgileri görebilmeniz mümkün. Yani çözümsüz değilsiniz. Biraz uğraşırsanız çeşitli yollardan sizi izlenip dinlenmeyeceğiniz noktada getirebilecek olan sistemleri ele geçirebilirsiniz. Ele geçirmek kötü evet. bir tabir oldu. Edinebilirsiniz. Evet, Snowden'in da bunu bitmedi. söylüyor zaten. Sürekli. Çözümler bitmedi. Evet ve hafriyat. Senbelik yapmasak her şeyi. Ekonomisindeyiz ya biz. burada dijital e, hafriyat meselesi. Username denen şeyleri ve parolaları kazıp çıkartabiliyor şirket. Cliff Notes diye bir şey. Bunu doğrudan doğruya Türkiye'de bir Sekom diye bir Slovaklarla ortak çalışan Çok ufak bir Ankara var. Merkezi Sekom isimli bir şirket aracılığıyla Prosera'dan. Dolandırıcıları takip edeceğiz diye. Iyi ha, dolandırıcıları takip edebilmek için. Yani de böyle gerekçe. bir programı yapabilmek için, dolandırıcıları takip etmek için yapılmış bir program olarak nitelendiriliyor bu. Yani ama zaten böyle bir programı yapmak herhangi bir devletin sadece Türkiye değil başka bir ülkeye de satılmış olmasını sağlamak ya da başka bir hükümetin başka bir diktatörlük olarak nitelendirilen yere gönderilmiş olmasını sağlamak da aynı kapıya gelmiyor mu? Aynı kapıya çıkmıyorum. Yani bunu bir devlete satmak, bir kuruma otoriteye satmak da aynı şeyi manasına gelmiyor mu? Tabii Hep işte böyle başlıyor biz, ya. Biz, biz sorumlu olmaktan e, biz kabul edemeyiz demiş. Ben şahsen kabul edemem demiş Chris Antsen adlı mühendis ve 9 yıldır çalışıyor ve üst düzey yani şirketin en önemli elemanlarından biri. ...lanet olsun deyip çekilmiş. Keşke Onun. bunun için bu Türkiye'nin talebini beklemeseymiş. Her şey böyle başlıyor işte. Evet. Uyuşturucu denilen şeyi yasaklamanın arkasındaki... ...en temel sebeplerden bir tanesi... ...hırsızlar, dolandırıcılar ve gençleri tuzağa düşüren... ...insanlardan çıkıyor. Tabii Büyük ama bir paranoyaya dönüyor. Ama e bu bir noktaya öyle. kadar öyle. Işte yani Snowden için de söz konusu. Bir noktadan sonra patlıyorlar bu insanlar. Haysiyet meselesi yapıyorlar. Evet. Ve bunun 15 Temmuz'dan çok önce... ...aylarca önce yapılması düşündürücü... Ve yani 9 yıl sonra ben haysiyetimle giderim demiş. Sekom şirketine baktık. İşte Sekom 92'de kurulmuş. Ama %51 hissesi 2012'de slovak Türk şirketi Soytron tarafından satın alınmış. Sekom'un genel müdürü de Asami Ezberci diye biri. Herkesle konuşmuş da hiç cevap veren yok. Biz yapmayız öyle şeyler filan diyor. Bütün şirket ama ana şirkette... ...büyük şirket... ...bu milyar dolarlık şirketler bunlar... ...insanlar ölebilir... ...diye istifa etmişler... ...en az 6... ...kişi eski çalışan... ...konuşmuşlar... ...adlarını vermeden... Şey, baktım ben... ...çok ayrıntılı bir haber bu Forbes'a... ...ve şey IP'lerini... ...IP adreslerini... ...hangi siteleri ziyaret ettiklerini... ...ne zaman... Yani bundan insanlar ölebiliriz demiş bir tanesi Prosera'nın ya da Prokeran'ın çalışanı Forbes'a. ben bu işte yokuz biz demişler. Türkiye büyük ölçüde insan vatandaşlarını gözlüyor ve şirketleri veriyorlar. Sormuşlar Prokera'ya bir bir sözcü şey e-maille cevap vermiş Proker'e böyle şeyler yapmaz. ...biz insan haklarına ve haysiyete uygunuz. Bir de şöyle bir durum var yani... ...yakın zamana kadar bu ülkenin başbakanı... E, ...Millisihbarat Teşkilatı'nın başındaki... ...kişi, aynı zamanda bakanları... ...üst düzey bürokratları, iş adamları... ...teker teker dinlendiği açıklandı. Böyle iddialar edildi. İnternette bunlar servis edildi. Çeşitli istifalar görüldü. Meclise kadar gitti bu iddialar. Makaralar, kukaralar vesaire havalarda uçuştu. Böyle bir olayın ardından... ...tekrardan böyle bir taleple gidilmesi... Yani olayın silahta değil dinlemede değildi de yani silah olarak nitelendirdiğim şey silahta değil silahın kimin elinde olduğunu yani dinlemenin kimin elinde olduğunu gösteriyor. Ortada yöntem olarak yanlış bir şey yok sadece bu konuyu bu yöntemi uygulayan kişinin yanlışlığı ile alakalı olsa gerek durum diye düşünüyorum. Ve tabii bu dünya çapında bir durum yani Panama evet. Panama Papers son derece önemli Panama belgeleri yani bütün bir tamamen on binde birin yüzde birin Ahlak dışı bir çalıştığını, yani hukuka aykırı bir şey yok. yok. Ama ahlaka aykırı muazzam şeyler yapılıyor. Bu vergi cennetleri üzerine ileride e, çok ilginç yazılar okumaktayım şu sırada. Üzerinde konuşuruz ama şunu söylemişler, Francisco Partners diye bir şirket 2015'te, geçen yılın ortalarında satın almış bu sözünü ettiğimiz şirketi. Ve iş ahlakını insan ahlakının üstüne koyuyor diye istifa etmiş insanlar işte Francisco Partners alınca ve Ağustos'ta da daha da kaygı duymuşlar. Çünkü İsrail'le birlikte çalışan bir takım NSO grup diye, NSO grubu diye bir şey İsrail'in meşhur işte Mossad ve diğer istihbarat teşkilatlarıyla da çalışan önce 240 milyona bu broker'a satılmış. Sonra aynı şirket Francisco Partners, NSO grubu da satın almış İsrail'in gene. Onu da 120 milyon dolara 2014'te almış aslında. Ve Meksikalı gazetecilerin izlenmesi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki muhaliflerin izlenmesi için kullanılıyor. Çok büyük bir o hadise bu Çok yani. Çok büyük bir hadise evet. Ya da bir de Türkiye'deki gibi bir, Türkiye gibi bir ülkede bunun bu şekilde lanse edilmesi daha da işi trajik hale getiriyor. Düşünsenize annenizin kızlık soyadı, TC kimlik numaranız, adresiniz, diğer bilgileriniz, babanızın ismi gibi şeylerin yani hepsi internet üzerinde zaten bir şekilde sızdırılmış. Nereden olduğu bilinmeyen bir yolla sızdırılmış ve insanlar rahatlıkla bunu bulabiliyorlar. Ondan sonra bir öğretmen topladığı zaman kişilerin, velilerinin TC kimlik numaranı acaba organ mafyasına mı satacaklar bunu diye düşünüyor insanlar. Türk Telekom'un evet on, on sekiz milyonluk cep telefonu ve sekiz buçuk milyona yakın sekiz onunda üç milyon broadband nedir geniş band evet. müşterisi varmış. Yani Türkiye'deki en büyük telekom şirketlerinden biri ve yüzde seksenini yönetiyormuş ülkenin fiber optics denilen işte bu fiber optik, fiber optik hikayesini ve TTNET adıyla da en büyük ISP şey yapıyor yani bir zamanlar devletindi tamamen şimdi Türk Telekom kimin özel şirket %30'unu şey yapıyor yani çok çok büyük bir olay var ve Sekom'la yapılan kontratta bayağı ciddi bir Türkiye'nin olduğu gibi bir gözetleme devleti haline ...getirilmek istendiğini gösteriyor. Çok acayip bir şey olmuş yani. Ya bence bunlara hiç gerek yok. Bir tek dramatik Tabii şey buyurun. anlatayım. Toplantı yapılmış şirkette... ...11 Nisan'da bu açıklama... ...ilk şey yapıldıktan sonra... Ant'ten herkes konuşmuş, biz yapmayız şirket... ...bilmem ne. Sonunda Ant'ten ...çıkmış, işte ilk... ...istifa eden... Yani ...karşı çıkan... ...ve... ...bir konuşma yapınca... Bütün şirket, yetkililer de orada, müdürler, CEO düzeyindekiler. Bütün şirketçileri Antten'e ayakta alkışlayınca kıpkırmızı olmuş. Kulaklarına kadar kızarmış yöneticiler. <gülüyor> bütün sorunları böyle biz bunu, böyle şöyle sormuş her şeyi. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'na da sormuşlar. Forbes dergisi Dışişleri Bakanlığı'na ve Başbakanlık'tan. Henüz bu makaleye ne diyorsunuz diyor cevap gelmemiş. Seni şaşırttı mı? Şaşırtmadı da yani böyle şeylere gerçekten hiç gerek yok. boş boşuna hem para kaybı hem zaman kaybı hem prestij kaybı. Forbes gibi dergilerde yayınlanıyor ve Türkiye'nin bu şekilde hareket ettiği diğer ülkeler tarafından da gözle gözlemleniyor. Diğer ülkelerde internet sitelerine girenler ve gazete okula okuyan kişiler tarafından gözlemleniyor. Bunu yerine e, bu işi İskender usulü çözebilirsiniz. Gordiyon'a gidiyor İskender. Bu düğümü çözebilecek ha. olan kişi toprakların hakimi olacaktır diyor. Biraz uğraşıyor olmuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Çekil okulucunu çat diye kesiyor. Aynen o şekilde yapabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Yakın zamanda bunların örneklerini de gördük zaten. Doğu ve Güneydoğu'daki illerde dün internet erişiminde sıkıntı yaşanmış. Sıkıntı sadece Diyarbakır'da değil. Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Kiris ve Adıyaman'da hissedilmiş. Ben dersim derdim. Özür dilerim ama Habertürk de bu şekilde yazmış, ben de bozmayım diye devam ettim. Dersim de istedirmiş. Kesinti hem sabit hem mobil hatlarda yaşanmış. Kaynaklar internet erişimindeki yavaşlamanın güvenlik kaynaklı olduğuna belirterek, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün talibi üzerine adım atıldığını, kesintinin kısa sürede normale döne döneceği ifade edilmiş. Tabii kısa. Bu şekilde şöyle... çözebiliyorsunuz işte. Erişim engellemelerinin Türkiye'ye maliyetinin de 35,1 milyon dolar olduğunu biliyor musun? İyi para. Brookings Institution erişim engellemelerinin ekonomik maliyetlerini hesaplamış ve Türkiye'nin ilk sıralarda yani ulusal çaptaki uygulama engellemelerinin 1 milyar doların üzerinde bir kayba neden olduğunu gösteriyormuş. Sayıca en çok engelleme ulusal çaptaki internet kesintileri tarafında yaşanmış. Bir numarada Hindistan, iki numara Irak, ikisi de 22 kesinti, sonra Suriye sekiz, sonra Pakistan altı kesinti, sonra da Türkiye geliyor. Yani kaçıncı? Bir, iki, üç, dört, beşinci dünyada. Hmm. Dropbox ve Google Drive engellemeleri dahil değilmiş buna. Bu engellemelerin en çarpıcı tarafını belki de o hizmetlerden ücretsiz faydalanan kişiler yaşıyor diyor. Yani böyle bir felaket, bir durum var. Bu Ama anayasayla ben... alakalı bir durum söz konusu değil mi burada? Tabii ki öyle. Anayasanın herhangi bir maddesinde geçiyor mu? Bu haberleşme özgürlüğü gibi bir şey. Yalnız anayasada değil. Ee, Türkiye'nin taraf olduğu e, uluslararası e, haklar sözleşmelerinden, özellikle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin en temel maddelerinden biri. Haberleşme özgürlüğüne hiçbir kısıt gelemez. Olağanüstü şartlar olmadığı sürece. Olağanüstü şartlardan bahsediyoruz. Evet ama kullanılmıyor. Hmm. Olağanüstü şart onu onu söylemiyor. Onu gerekçe verse tartışırız. Yani o, o halden dolayı kestim diyor. Yok güvenlik sebebiyle bir an oldu gitti gelecek filan diyor. Yani bu Fransa'dakiyle Türkiye'deki yaşanan o hal durumuna benziyor. Evet. Yani onlarda istisna hali bizde kural haline gelmiş olması adına gibi bir durum da söz konusu oldu dile getirildi. İma olarak da Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından Mevlüt Çavuşoğlu evet. ama hemen cevabını evet. verdi. Verdi, ümmetimizi eritmeye çalışan ABHB'yi havayı alır diye. 22. maddeymiş Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Herkes evet. haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesi, genel sağlık ve ahlakın bozulması durumlarda galiba istisna yaşanıyormuş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de bak. Bakalım. bu arada çok ilginç ve çok önemli bir haber daha var Te dünyanın en büyük telekomünikasyon devlerinden AT&T şimdi şeyi de satın alıyor zaten e çok büyük bir başka şirket de satın alıp tam bir dev haline alıyor e o bütün Amerikalıları zaten izlemekteymiş gizlice bütün Amerikalıların e ve e şeye de para karşılığı satıyor demeyin. Ha? Satıyor demeyin. Satıyormuş. İnanamayacaksın. Hem de ama. para karşılığında. Evet. Programın adı Project Hemisphere. Bu çok yeni ve çok büyük bir olay. İlk defa New York Times'da 2013'te açıklanmıştı. Ama o zamanlar ATNT ile uyuşturucuyla mücadele elemanları polisi arasında bir anlaşma, narkotik karşıtı var ya uyuşturucu çetelerine evet. karşı demişti. Hiç öyle değilmiş sayısız trilyonlarca telefon konuşmasını, e-mail'leri, cep telefonu mesajlaşmalarını ve şu şekilde tespit ediyor. Bu şu andaki hedef nerede bulunuyor? Kiminle konuşuyor? ve neden muhtemelen neden tam konuşuyor? kıskanç sevgililer için yapılmış yani bir, bir şey değil mi evet. aplikasyon değil mi vereceksin bunları sevgilinin eline ondan sonra nerede konuşuyor kiminle konuşuyor nerede ne yapıyor ne konuşuyor o arkadan da ne, ne şantajlar olur oluyordur bu hemisfirde adı da güzel yarı dünya yarı küre böyle ve yani daily beast e, sitesinde çıktı bu. Daily Beast diye oldukça araştırmacı gazeteci, e, ilginç sitelerinden biri var. Orada çıktı. Ve oradan e, yazar Kenneth Lepp diyor ki bir, bir, se bir seferinde bir şerif, <gülüyor> Kaliforniya'da bir Victor Bill diye bir şerifin bürosunda e, bir e, ya biz şu birini öldürdü galiba katil şey zanlısı diyor onun bilgilerini verir misiniz Hı. diye para <gülüyor> yani ile oradan ettiyent et. oradan buldular diyor Bu, bulduklarını bilmiyoruz istemişler parasını astırıp adamı dinlemişler filan yani midemi bulandırıyor diye sivil savunucuları falan Yani mesela yalnız Türkiye ile ilgili değil söyleyeyim. AT&T zaten yeryüzünün en büyük şeyi satış da yapıyor şimdi. Öbür şirketin adını unuttum. O zaman bir de kötü haber verim bu konuyla alakalı. Hmm. Ondan sonra devam ederiz. Bunlar işte. iyi haber diyorsun. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji devi ve piyasa bakımından dünyanın en değerli şirketini biliyorsunuz galiba. Microsoft. Mi? Hayır. Hayır. Microsoft cep telefonu yapmıyor. Ha, AT&T hangisi? Apple. Aa, Apple, Apple. Ha, Apple, Apple. <gülüyor> evet, Apple. Elma. Evet, elma. Yıllık gelirini 2001 yılından beri... ...ilk kez düştüğünü açıklamış. Ya. 2001'den beri sürekli artan geliri... ...ilk kez düşmüş. Ben uyuyamam şimdi. Şirketin 24 Eylül'de sonlanan... ...mali çeyreğinin gelirleri %9 gerileyerek... ...45.7 milyar dolar çıkmış. Son bilanç açıklamasıyla birlikte... Şirketin yıllık gelirlerinin 15 yıldan bu yana ilk kez düşüş yaşanmış olmuş. Sadece 45.7 milyar dolarcık e, kazanabilmişler. Ancak Apple özellikle iPhone 7 satışları konusunda beklentileri aşmış. E, CEO konuşmuş. Bu denli güçlü talep beklemiyorduk. Özellikle 7 Plus talebini karşılamakta zorlanabiliriz. Her şey normal dönecek denilmiş ama Çin'de satışlar sürüyormuş. Düşüşler sürüyormuş özür dilerim. Böyle bir durumu da var yapalım. Üzme belli daha fazla. Ee, bir de şeyden bahsedelim. Brexit meselesi hala Britanya'da konuşuluyor ya. Hala konuşuluyor mu? E, konuşuluyor tabii. En son şey bir... Brexit'ten sonrası ırkçı saldırılar, nefret söyleme arttı gibi haberlerde konuluyor galiba. Ve ekonomik olarak da çok büyük zorluklarla karşılaşabiliriz diye uyarılar gelmeye başladı. Tek pazar çok daha iyiydi. E, Britanya'yı korurdu filan diyorlar. Ama kim uygulayıcısı? Theresa May. Tabii evet. yeni seçilmemiş e, başkan. Şimdi sızma haber var. Sızma zeytinyağı gibi. Buyurun. Guardian gazetesinin çıkardığı... Rowena Mason'ın haberi... ...siyasi editör yardımcısı... E, ...açıklamış ki... ...Tereza May maalesef... ...Brexit konusunda... ...şimdi savunuyor ya... Brexit'ten çıkarırız... ...Avrupa Birliği'nden çok iyi olur diyor... Meğerse kendi arkadaşlarıyla, politikacılarla konuşurken felaket olur demiş. Britanya'nın çıkması, evet tek bir pazardan çıkması ama bunu dürüstçe niye söylemiyor diye acaba halka da soruyorlar. Bu soruyu sana sormadım artık. Ben benim cevabım var. Hmm. Yani kadın yalan söylemiş. Böyle bir şey ihtimal Eğer veriyor mu? Yalan söylemişse yalan söylemeye de devam ediyor. Geçen gün şeyleri toplamış. Kuzey İrlanda e, Başbakanlık binasında daha doğrusu Downing Street e, Street'te İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, e, Galler Başka Başbakanı Kevin Jones ve e, Kuzey İrlanda Başbakanı Arryan Foster ile Brexit sürecini ele almak için bir araya gelmiş bir toplantıda. Sonra Demiş ki bölgesel yönetimlerin temsilcilerine Birleşik Krall Krallığın e, Avrupa Birliği ile müzakerelerindeki pozisyonunu zayıflatacak şekilde davranmamasını bekliyoruz demiş. Çünkü Avrupa Birliği'nden çeşitli talepler ve e, temaslar var İskoçya ve İrlanda'ya galiba. E, gelin Brexit'i boş verin Avrupa Birliği'nin içerisinde kalmaya devam edin şeklinde gelen talepler bunlar. E, eğer tereseme yalan söylüyorsa, yalan söylememişse biraz önceki okuduğunuz haberde şimdi yalan söylemeye devam ediyor. Hatta yalan söylüyorsa yalan söylemeye devam ediyor tamam ya e, Goldman Sachs, Sachs var ya en büyük banka işte evet. e, Yani bütün krizinde en önemli şeylerinden biri evet. Lehman Brothers gibi bir şeydi e, bankerlerle bir konuşma yaparken sızma bir tape yani, kayıt gelmiş tape ve Britanya çok daha iyi tek bir pazarda e, daha güvenli bir yer haline getirir 500 milyonluk bir e, ticaret blokunun parçası olmak bizim için önemlidir demiş ama sonradan fikrini değiştirmiş. Evet. Yani, bu, yani bu, sene evet, bu, sene, bu sene içerisinde Evet bu Bu içerisinde beni e, o adadan ikinci ilk ilk hayal kırıklığına uğratan İskoçya'da bağımsızlık referandumu sonrasında çıkan sonuçtan sonra ikincisi de Brexit işte. E, Brexit sonrasında yeni bir bağımsızlık referandumu yapılabileceğine dair sinyallerde devam sinyallerde gelmeye devam ediyormuş. Şimdi de e, ilgili yasa taslağının yayınlandığı bağımsızlık referandumu ile alakalı ve bu durumun referandumun kesin gerçekleşeceği anlamına geldiğine dair de çeşitli haberler geliyor ikinci e, referandum geliyormuş İskoçya'da hadi artık şimdi son dakikalara girdik AGM'ye geçelim buyurun efendim biraz dramatik bir magazinimiz var ama ne yapalım Böyle başlayalım olur. başlayalım Gm açık gazete Magazin 2 hazırlayanlar açık gazete ekibi <Gülüyor> Evet. Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'daki evine gitmek üzere otobüse binen Ayşegül Terzi şort giydiği gerekçesiyle tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu mahkemedeki ifadesinde yaşam alanına yakışmayacak şekilde giyimi vardı. Bu da ortamı bozuyordu. Orada yaşam alanı demiş mi gerçekten? Demiş. Orada anne baba var motama okuyorum. Herkesin ruh dünyasını etkiliyordu. Kendisine yakışmadığı için öyle bir harekette bulundum demiş. Ayrıca bunu mu demiş? Evet. Bana cinler musallat oldu diyordun. da devam ediyor. Ayrıca psikolojim bozuk. Kendisi, bana cinler musallat oldu demiş. Ve ilk duruşmada tahliye Hı. olmuş. Cinlerle üç harflerle uğraşmak istememiş mahkeme anladığım kadarıyla. Ha, üç harfler diyecektik değil mi? Pardon. Evet. Benim vuruşum çok sert değildir demiş. Tekmem sert değildir demiş. Bak bu da... <gülüyor> Yumruklarım daha iyidir mi diyor. Bu manaya mı geliyor? Ya orta halde bir vuruştu. Ayağımda spor ayakkabılarım vardı. Yumuşak ayakkabılardır. Rapor aldığı raporda abartılı demiş. Sanık kendisinin hasta olduğunda ben orada genelkurmay başkanı olduğumu söyledim ama tanıklar bunu hiç söylemedi. Hasta olduğumun en büyük kanıtı budur dedi. Kara kuvvetleri komutanımız zannetmiş tanıklar. Ee, galiba. Belki de hava kuvvetleri. Havadan iniyor ya tekmeyle uçan tekmeyle. Hürriyetten Damla Güler'in haberine göre şort giydiği gerekçesiyle 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'yi otobüste tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu'nun yargılaması başlamış tekmeci benim şey, insanların şehvet duygusunu kabarttığını savunmuş Benim orada şehvet duygum kabarmadı ama kendisine yakışmadığı için öyle bir harekette bulundum demiş. Perzin anne ve babası da duruşmada hazır gözyaşlarını tutamamış ve bağımsız milletvekili ailenin nazlı kadar katılmış. Çakıroğlu demiş ki Ege'de Murat diye bir hoca efendi var. Kendi kendime konuşmalarım artınca onu arayıp yine ilaçlarımı gönder dedim hoca efendiye. Bu şifre değil değil yani. mi? Şifreli mesaj değil. Değil. Hey Mr. değil. E, i̇laçları beklerken <gülüyor> çalışıyordum. İki üç gün üst üste nöbete kalınca psikolojim arttı demiş. Bu da güzel bir ifade. No, ne, ne psikolojim o? arttı. Neye kalınca? Nöbete. Üst üste nöbete. Ne iş yapıyordu bu arkadaş? diye sormayacağım. Arkadaş falan değil. Bilmiyorum İlgilenmedim de e, Konuşmaları Hayır yani sağlık çalışanı falan olur bir de Tutun o tarafından Tekmele değil sağlık kurmay başkanı, Evet genel Genelkurmay başkanıyım diye hastaları tekmelemesin şimdi Otobüste bayanı gördüm Oturuşu müstehcendi Kendisine doğru oturmasını söyledim O da bana sana ne anlamında bir işaret yaptı Ben durumu hazmedemedim İstem dışı vurdum demiş Subliminal bir durum mu acaba Var burada bilinç dışı. Ama bayanın yaptığını da doğru bulmuyorum demiş. Yaptığımı da doğru bulmuyorum demiş. Uyardım. kendisini de umursamadı. Oturuşunu düzeltmedi. Attığı tekmeden sonra da bunların kafasını kopartmak lazım sözünü kullanmadım demiş. Onun otobüsteki kişiler tarafından dövüldü. Cezaevinde darp edildim demiş. Bana cinler müsait oldu. Savunmasını ağlamaya başlayan terzi de savunmasını yarıda bırakmak zorunda kalmış. Mahkeme başkanı bak çok iyi bir şey yapmış. Sakinleşmesi için terziye zaman vermiş. İfadesi sırasında yalnız yeniden müdahale etmiş sanık. ve terzi de ağlayarak lütfen bana müsaade, müdahale etmesin demiş. Ve en önemlisi evime çok yakın oturuyor. Serbest kalırsa tekrar yapacağından korkuyorum demiş. He yani ama avukatları sakinleştirmiş ve mahkeme bırakmış evet, aramızda aramızda evet, evet. genel kurmay başkan olduğunu iddia etip etraftaki insanlara uçağın tekmelerle... saldıran bir kişi var nöbete de kalıyormuş ne iş yaptığını bilmiyorum ama dikkatli olması gerekiyor nöbete kalınan işlerde ee, ben devam edebilir miyim açık gazete magazeleri evet lütfen tekmeci Abdullah Çakıroğlu yeniden aramızda diye vermiş zaten hürriyet gazetesi de mesela evet ee, Ordu'da bir ihbar var Herkesten dikkatli olunması söylenmiş ee, Canlı bomba ihbarı yapılmış Sosyal medya üzerinden geçiyor bu ee, Bu konunun Açık gazete magazinle ne alakası var dediğiniz zaman biraz Doğan Haber Ajansı'ndan Doğan Haber Ajansı'ndan mı okuyorsunuz Ben CNN Türk'ten aldım işte onlardan muhtemelen oradan almışlardır ee, Konu biraz trajik Ordu'da bir ailenin evden kaçarak dönmeyen kızları TT'nin bir an önce bulunması için Fotoğrafını sosyal medyada Canlı bomba diyerek paylaştığı söyleniyor Ne? Canlı bomba. Evden kaçan kızını canlı Ama bomba kız diye yok söylemiyor. edilsin diye yani. yok edilsin diye değil ee, bulunsun diye gördük gördü arkadaşlar jandarma karakoluna alınmış yeni ve gerçek bilgidir ordu topraklarında bu füçaız canlı bomba olarak dolaşmaktadır Görenlerin acilen güvenlik kuvvetlerine bildirmeleri rica olunur bu fotoyu paylaşıp yayalım sevdiklerimiz ve bizlerin canı yanmasının notuyla hızla yayılmış bu haber e, bu mesaj e, Fatıda da görülen ve ihbar edilen Şanslı TT. Sadece ihbar edilmiş. E, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere. Gene demiş kendisi. Çıkmamış il dışına. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Ardından serbest bırakmışlar. TT. E, çok güzel. Aile hakkında soruşturma yapılıp canlı bomba sahte ihbarıyla tutuklanmış mı aile? Bilmiyorum. TT'nin ailesi. Soru bu. Evet. Ama haberde Evlatlıktan yok. Evlatlıktan reddediliyor da babalıktan ve ebeveynlikten reddedilmesi gibi bir durum yok. söz konusu mu? Yok mu? öyle bir yani, opsiyon yok ama miras olabilir. miras olabilir. Bu güzel. Bu çok ilginç, yani, canlı bomba ihbarı Fakat Kızım canlı kız, bomba diye Kız Allah'tan yok. serbest bırakılmış. Neden, neden evden kaçıyorsun diye tutuklanmamış. İyi iyi tarafından bakmamız lazım evet, olayı. tabii aileyi de bak aileye de bir şey yapmamışlar. Sen ne diyorsun? Niye canlı bomba ihbarı Barıştırmışlar Barıştırmışlardır böyle gelmişlerdir. Hadi Tabii siz yani. baba kızsınız hadi barışın. Olur böyle şeyler. Herkes her baba kızına canlı bomba olarak ihbar eder falan diye konuşmuş evet. olabilirler. Tabii. Karakolda ortam, ama zannetmiyorum ortam ben. Kültür. Ama yapmazlar. Sıkıntı yok demişlerdir. Sıkıntı yok. Aynen. Ee, e, bu arada Özdemir'in eee Fulya Özdemir'in bu İsviçre'den gelen Evet. Çok traşik bir durum var. Türkiye'ye yerleşen 29 yaşındaki bankacılık yapmış. 6 dil biliyormuş yanılmıyorsam. Genç bir kadın e, onu öldürmüş bıçaklayarak 32 yaşındaki Atilla Matka. İlk ifadesinde hatırlamadığım kadar kafasına defalarca şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Sinirden bayılmış. Sen sinirden bayılır mısın zaman zaman? Yani bu aralar pek sık değil. Keyfim yerinde. Ama sinlendiğim zaman baygınlık geçiren gördüğümde ben de baygınlık geçiriyorum. Bir süre, özelliğim de o. sonra uyandığımda Fulya'nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sadırarak götürdüm. Burada karnından defalarca bıçakladım. Cesedi bıçaklıyor yani. Tekrar battaniyeye sararak üstünü taşlarla kapattım demiş. Kaçta oluyor Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada yaşıyormuş. 15 Ekim'den bu yana kızından haber alamayan baba da bulmuş kayıp başvuruş. Şüpheyi tutuklanmış ayrılmak istedi ondan oldu demiş. Ee, kızıyorsunuz televizyon izlemiyorsunuz diye izlemeye başladım ben. abi? Kıskanıyorum. Kıskanıyor musunuz? Hı -hı. Tamam kıskanıyorsunuz televizyon izlemiyorsunuz diye. Siz sürekli televizyon başında olduğunuz için ben de dün izledim. Mesela Fox News'te bu haberin verilişi vardı bir şekilde. E, bu kişi öldürdüğü kişiyle aynı zamanda arkadaşlık da yapıyormuş bu kişi. Ailesi tarafından istenmemiş. E, cezaevinde kaldığı için belirli bir süre ve herkes değişebilir olacağını Cezayir söylemiş. firarisiymiş. Ondan sonra firari oldu ortaya çıkmış işte. E, herkes değişebilir diye söylemiş. Haberlerde bunun veriliş tarzı şey mesela iyi niyetinin kurbanı oldu cesedi de dahil defalarca bıçaklayan kişi iyi niyetin kurbanı. Yani iyi gibi. niyetli bir şekilde yaklaşmamak lazım cezaevinden çıkan kişilere de, okumak lazım bunu. Cezaevi kaçaklarına beni tehdit beni reddetti. Süreyi beni bilmiyorum. artık istemediğini ayrılmamız gerektiğini söyledi diyor. Bunu da sadece kendisi söylüyor. Hiçbir tanık olmadığı için başka evet. bilmiyoruz. Beni reddetti beni tehdit etti diyor. Böyle bir kız tehdit etmiş filan. Daha sonra oradan ayrıldım. Fulyanın arabasını evin önüne bırakarak telefonumun sim kartını parçalayarak kaştan ayrıldım. Lüleburgaz'a geldim demiş. Bir de şey vermiş galiba. Yardım eden de var. filan falan. Geçiyorum. Ve en önemli konulara geldik. Son haber galiba. Son iki haber. Buyurun. Sorular da geliyor. Hadi bakalım. Ee, şöyle haber. Selfie. Estetik ameliyatları arttırmış. Selfie. Evet, selfie tutkunları fotoğrafta iyi görünmek için çenelerini yaptırıyormuş. Boyun ve gıdılarını düzeltiriyormuş. Neden? Çünkü dijital algı bozukluğunun negatif duyguları arttırdığı gösteriliyormuş. Karar da yer alan bir haber bu. Karar gazetesinde. Selfie kültürüyle artan yani bu öz çekim. Fiziksel saplantıların anksiyeteye neden olduğu insanların bu durumu değiştirmek için plastik cerrahların kapısını çaldığı belirtiyormuş. Fakat yalnız Britanya'da değil İngiltere Amerika'da da yaygınmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Estetik ameliyatlar mı? Evet. Çok Özellikle ya. İran'da yaygın olduğunu da öğrendim. Her yerde ben. evet. İran'daki cerrahlar yani bu konuyla alakalı olarak uzmanlaşmış dünyanın çeşitli bölgelerinden hem ucuz hem de kaliteli yaptıkları için gittiklerine evet. dair şeyler var. Türkiye'de bir zamanlar öyleydi. Anlatı sağlık turizmine geliyordu insanlar Biz şimdi. Yok, devam ediyor. Devam ediyor mu? Hı -hı. Hı, i̇yi bari. Şimdi araştırma yapılmış Psychology of Wellbeing iyi Olmanın Psikolojisi dergisinde bir araştırma. Selfie çekmek insanı mutlu ediyormuş. Bir soru geliyor, Hazırladım. hazırlandın mı? Bir saniye, düşünüyorum, hazırlanmaya çalışıyorum. Tamam, açılıyor, haber açılıyor. Araştırmayı yöneten Yu Chen... Açıldı. Selfie çekmenin değil, selfie çekerken gülümsemenin insanı mutlu ettiğini söylüyormuş. Niye gülümsüyorsun? Aradaki fark nedir? Soru bir. Neden gülümsüyorsun selfie çekerken? Sadece kendinizle kalacaksa Hayır. bu selfie tamam. çekmek mi mutlu ediyor? Selfie çekerken gülümsemek mi insanı mutlu ediyor? Çok önemli bir fark var ya burada. Ya da göndereceğiniz selfinin kime göndereceğiniz de aynı şekilde. Selfie kime göndereceğiniz de mutlu ediyor olabilir. Olamaz mı? Bu ikisinin arasındaki farkı aldım. Bilemedim. Ben Geçiyorum. Bu niye? Neyse. Benim kırıldı notun geçtim. <gülüyor> tamam. Mutluluğun kaynağı burada diye bakabilir mi? Selfie de ya da selfie için gülümserken bakarsak mutlu, herkes mutlu olabilir diyebilir miyiz? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de selfie. Evet. Güzel. Bu doğru cevap. Üç en önemli soruya geldim. Bunu kolay kolay cevaplayabileceğini Bitmiyor. zannetmiyorum Bitmiyor. Ama. Buyurun. Plastik cerrahiyle sürekli gülümseyen bir yüz yaratsak, sürekli mutluluğu yakalayan ilk jenerasyon olamaz mıyız? Ya öyle diyorsunuz ama bu selfie çılgınlığı bir şekilde de fotoğraflara çıkmaktan imtina eden insanların da aynı zamanda fotoğraf çekmesini... ...hem etrafının fotoğraflarını çekmesini hem de aynı zamanda kendi fotoğraflarını çekip etrafındaki insanlara paylaşmasına da bir yol açtı. Ve mutlu oldular. Ve erken. mutlular. Bütün dünya mutlu. Evet. Bunda evet. ne problem var? Hiçbir problem yok. Ama ben bu, bu mutluluğu sürekli kılmanın formülünü soruyorum sana. İşte daha güzel cep telefonu. Sürekli gülümseyen bir yüz olsa. Daha pahalı, daha, daha pahalı cep telefonu alacaksınız. Böyle olacak Sürekli plastik ameliyat yaptıracaksın. Çene kulaklarına kadar sırıtıyor ya, olacaksın. Taksidi yeni bitmiş. 4000 liralık telefon aldığınız zaman baktığınızda mutlu olmaz mısınız? 4000 lira vermişsiniz ve taksidi yok. Ödemek zorunda değilsiniz. Düşünmüyorsunuz böyle evet. bunun ikinci taksidini ne yapacağız diye. Böyle çekiyorsunuz fotoğrafı. <gülüyor> bu mutlu etmez mi sizi? Eder. Yani işin biraz da böyle kapital boyutuyla da bakmanız gerekiyor bence. Hem plastik ameliyat bu. Evet doğru. Peki son olarak 100 yıldır bekledikleri şampiyonluk maçını izlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Cubs, ve Cleveland Indians arasındaki baseball finaller serisinin bilet fiyatları ne kadar olmuş? 25 milyon dolar civarındaydı en son. Atıldığına göre 2.5 mıydı? 1 milyon. Bunda ne atmışım ya? Alt tarafı bilet değil, maç bileti. Ne yapıyorsun yani? 1 milyon dolar verilir de 25 milyon doları yere veriyorsun yani bir bilet alt tarafı 1 milyon dolar ver tamam. Tükenen biletler internet ortamında satılıyormuş. Normalde kaç lira bilmiyorum. Kaç dolar? Ama 50 bin ila 1 milyon dolarmış. 1 milyon 100 dolar. yıl sonra gelecek şampiyonluğun. Tamam, Sağının ortasından mı izliyormuşsun? 20 20 milyon dolar Chicago, yok. Ama bulamıyorsun başka. Hmm. E Chicago kapsı taraftarları 100 dolarlık biletlere 10 ila 20 bin dolar ödemişler. Vergisiz net. Evet. Final serisinin bir diğer takımı Cleveland'daysa bilet fiyatları yarı yarıya düşükmüş. İşte Pompei'nin son günleri böyle geliyor. Buraya gidiyoruz ve selfie çekiyoruz. Sürekli gülmüşüyoruz. Kolonizm'in önünde bilet satıyoruz. Pompei, Pompei. Yeah. Yes. Evet. <gülüyor> Napoli'ye gidiyoruz. <gülüyor> AGM açık gazete magazin 2 hazırlayanlar açık gazete ekibi <Sessizlik> Evet açık gazeteyi de bu şekilde sona erdiriyoruz. Hepinize günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Hı -hı. Çıkkasıydı.